Oh Acıkas Merhaba Kainat Bugün 26 Şubat, Çarşamba Yıl 2020, Ay 2, Gün 57, Kasım 111 1441 Hicri, Recep 2 1435 Rumi, Şubat 13 Fırtına Günün Sözü Düşünmeden konuşmanın cezası, sonradan düşünmeye mahkum olmaktır Thomas Edison Günü Tarihi Yazar, eğitimci ve siyaset adamı Hasan Ali Yücel bundan 59 yıl önce bugün yani 26 Şubat 1961'de vefat etmişti. Yücel 1897'de İstanbul'da doğmuştu. Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümünü bitirdi. Kuleli İstanbul Erkek ve Galatasaray Liselerinde Felsefe ve Edebiyat Öğretmenliklerinde bulundu. 1938-1946 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığı yaptı. Bu dönemde Türk milli eğitimi altın çağını yaşadı. Bakanlığı sırasında köy enstitülerinin kurulmasına önayak oldu. Dünya klasiklerinin bakanlık yayınları arasında Türkçe'ye çevrilerek yayınlanmasında büyük emeği geçti. Goethe Bir Dehan'ın romanı gibi eserleri ve şiirleri vardır. Doğumunun 100. yılında UNESCO 1997'yi bütün dünyaya Hasan Ali Yücel yılı olarak duyurmuştu. Merhum şair Can Yücel, Canan Eronat ve Gülümser Yücel'in babasıdır. Bir şiir, ''İçin temiz olmadıktan sonra, hacı, hoca olmuşsun kaç para? Hırka, tesbih, post, seccade güzel. Ancak Tanrı kanar mı bunlara?'' Hasan Ali Yücel. 101 yıl önce bugün, 26 Şubat 1919'da ABD'de Arizona'da 5000 kilometre karelik bir yeri özel ranta kapatıp milli park ilan ettiler. Bugün Grand Canyon National Park'ı bir tabiat harikası olarak bütün dünyadan gelen milyonlarca kişi tarafından gezilir. Büyük Saatli Marif Takvimi un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda un sendero solo de penas mudas llegó hasta la espuma. sabe dios que angustia te acompañó Que dolores viejos cayó tu voz, para recostarte arrullada en el canto de las caracolas marinas. La canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracola. Alfoncina, con tu soleva, que poemas nuevos fuiste a buscar, una voz antigua de viento y de sal, te requiere el alma y la está llevando y te vas hacia allá como en sueños, dormido Alfoncina. Altyazı sirenitas te llevarán por caminos de algas y de coral y fosforescentes caballos marinos harán una ronda a tu lado y los habitantes del agua van a jugar pronto a tu lado Bájame la alma un poco más déjame que duerma nodri en paz y si llama a él no le digas que estoy Dile que sin Se si llama a él no le digas nunca que estoy di que me indo Te vas Alfonso con tu solear Qué poemas nuevos fuiste a buscar Una voz antigua de viento y de sal Teje que habrá y la está Vamos y te vas hacia allá como en sueños dormida Alfonsina Merhaba herkes, Açık Radyo burası 94.9 açıkradio.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Ben Deniz Ömer Mada Özdeş Özbay ve Robert Tayar'la birliktesiniz. Andrei Gretzko da bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Evet, açılışımızı hüzünlü güzel bir şarkıyla yaptık. Bütününü çaldık. Mercedes Sosa'dan Alfonsina Yelmar. Alfonsin, Alfonsina ve Deniz adlı şarkıyı Dinledik, sen yalnızlığınla birlikte nasıl şiirler arıyordun diye gidiyor şarkıda. Şarkının sözlerinde birazcık da ışıkları kıs, başucuma bilen bakoy, birazcık da ışıkları kıs, her şey olur birazcık kız ışığını diye de geçiyordu şarkının sözlerinde. Ve sen kadim bir ses tuzdan, rüzgardan ve yerden ve tuzdan yapılmış oraya bir rüya gibi gidiyorsun uyu Alfonsina denizle, denizi giymiş olarak diye giden güzel bir şarkı Mercedes Sosa'nın onun için şimdi bizde niçin yazıldığını bu şiirin, bu şarkının yapıldığını Eduardo Galeano'dan bakalım kadınlar Eduardo Galeano çeviren Süleyman Doğru Nuestros por <Sülüyor> <Sülüyor> Alphonsina 1935 Buenos Aires Düşünen kadını yumurtalıklarını çıkarıyorlar. Kadın fikir üretmek için değil, süt ve gözyaşı üretmek için doğuyor. Hayatı yaşamak için değil, yarı kapalı pencerelerin ardından seyretmek için. Alphonsina Stornie bin kere anlattılar ama o inanmadı. En çok bilinen dizeleri kadını kafese kapatan erkekleri protesto ediyor. Alfonsina yıllar önce Taşra'dan Buenos Aires'e geldiğinde ayağında topukları çarpık eski ayakkabılar karnındaysa resmi babası olmayan bir bebek taşıyordu. Bu şehirde ne iş bulursa orunda çalışıyor, üzerlerine kederlerini yazmak için telgraf kağıtlarını çalıyordu. Geceden geceye bir dizeden diğerine sözcükleri cilalarken parmaklarını çapraz yapıyor ve yolculuk, miras... ...ve aşk müjdeleyen iskambilleri öpüyordu. Zaman geçti, neredeyse bir çeyrek asır oldu... ...lakin kaderi ona hiçbir şey sunmadı. Ama Alfonsina var gücüyle mücadele ederek... ...erkeklerin dünyasında kendine bir yol açabildi. En ünlü Arjantinli yazarları bir araya getiren fotoğraflarda... ...onun yaramaz, fare suratı hiç eksik olmadı... Bu yaz kanser olduğunu öğrendi diye yazıyor Eduardo Galeano Kadınlar kitabında ve e, o günden beri denizin kucaklayışından ve onu orada dipte Mercanlar Caddesi'nde bekleyen evden bahseden şiirler yazıyor diye bitiyor yazı. Devamı var ama değil mi? Alfonsina Storni 1892'de İsviçre'de Sala Capriyaska'da doğmuş bir tarafı İtalyan bir tarafı İsviçreli Arjantin'e göç, göç etmiş aile 4 yaşındayken Alfonsoina. sonra çok şimdi Galeano'nun da değindiği gibi ünlü bir şiir şair oluyor, belli 1900... bir şair oluyor belli ki zaten büyük bir şair oluyor evet ve e, 1923'te de edebiyat profesörü unvanını veriyorlar 1935'te meme kanseri nedeniyle ameliyat oluyor 3 yıl sonra kanser ineliyor Storny'de, Alfonsina'da son şiiri olan Voy a Dormir Uyuyacağım adlı eserini Ekim 1938'de La Nation gazetesine yolluyor 25 Ekim 1938'de de Marde Plata'da Kendisini okyanusa atarak intihar ediyor. Duygusal şiirleriyle ünleniyor. Şiirleri şaşırtıcı, ironik uzanımlı ve karamsar görünümleriyle şiir sanatı için birer örnek model haline de dönüşüyorlar. Uyumaya gidiyorum şiirine de kısaca. Değinelim. İntihar şiiri bu. Çiçeklerin dişleri, çiğlerin saç filesi, elleri şifalı otların, sen mükemmel ıslak hemşire, Hazırla benim için dünyevi çarşafları ve kuş tüyü organı yolunmuş yosunların. Uyumaya gidiyorum hemşirem, yatağa yatır beni. Başucuma bir lamba koy, bir yıldız kümesi ya da nasıl istersen, her şey olur. Birazcık kız ışığını. Yalnız bırak beni. Duyuyorsun tomurcukların yarılıp açıldığını. Göksel bir ayak sesi sarsıyor seni yukarıdan ve bir bir kuş çiziyor bir izleyi senin için. Öyleyse unutacaksın. Teşekkürler. Ah, bir isteğim var senden. Eğer o adam telefon ederse yine söyle ona gittiğimi. Bir daha aramasın e, belli ki sorsa da zaten bu şiire göndermeler yapıyor evet. şarkısında özellikle ışığı kısmaktan vesaireden söz Ve hem ediyor. Şiirden uzak, evet. şiirden de bahsederken evet. Şiir akademisi komdan yapılmış bir çeviriyi nakletmeye çalıştık acizane. Evet, Alphonse Sina 1935'te geçen bir olayı yazıyor Eduardo Galeano' kadınlar kitabında. Tarihte bugüne geçmeden önce bir de Deniz Sezgin'in Deniz Gezgin'in afedersiniz, Doğa defterinden bir şey de bugüne düşen güne de bir bakalım neler olmuş. Leyleklerin dönüşü. 26 Şubat Çarşamba. Yazın habercisi kuşlardandır leylek. Tarım alanlarını zararlılardan arındırdığı için çiftçilerin sevgilisidir. Göçmenliğinden ötürü leyleğe Hacı Baba adı takılmış. Leyleği havada görmek o yıl çok gezileceğine işaret sayılmıştır. Bazıları da leylak, dilek diye seslenir bu göçmen kuşa. Leylekler Şubat ortasından itibaren yavaş yavaş gelirler. Çoğu Afrika'dan çıkmıştır yola. Erkek leylekler önce gelir. Şanslılarsa bir önceki yıldan kalma yuvayı bulup konarlar. Yol yorgunluğunu kısa bir uykuyla atar atmaz yuvayı onarır ve dişi leyleği beklemeye başlarlar. Bir zamanlar ormanlarda akarsu ve göl kıyılarında yaşayan leylekler, yaşam alanları azaldıkça kendilerini dönüştürmüş, insana yakın tarım alanlarında karın doyurmayı öğrenmiştir. Sulak alan kuşu leylekler bacalara, yüksek ağaçlara, direklere yuvalarlar. İklim değişikliği, geniş düzlüklerin daralması, çatı malzemelerinin değişmesi, kuruyan ağaçların kesilmesi ve eski yuvaların bozulması Leylekleri yuvasız bırakır. Leyleklerin gelişi sevinç dağıtır. Göç zamanı kalabalık uçarlar. Seyri muazzamdır. Hı. Deniz Gezgin yazıyor. Bunu da bugün. Bugüne not düşüyoruz. Şimdi tarihte bugün de neler var? Bir göz atalım. Tabii. 1910 yılında bugün İstanbul'da ilk solcu gazete, iştirak... ...yayımlanmaya başlamış... ...gazeteyi Hüseyin Hilmi çıkarıyormuş. İştirakçı Hilmi... ...diye de bilir. Rakabı evet, evet. da o zaten... ...iştirak müştereklerden geliyor. Ortak paylaşım. Sosyalizm diye de çevirdiğini duydum. Evet. İştirakçı Hilmi'nin... ...gazetesi 1910'da... ...bugün çıkmış. 1943'te de İstanbul'da... ...varlık vergisini ödemeyen... ...160 kişi... Aşkale'ye göndermiş onların da büyük bir çoğunluğu azınlık. Özellikle evet. de Yahudiler. Evet. Türkiye'deki Yahudiler. 1967 yılında bugün ise Amerika Birleşik Devletleri 25 bin askerle Vietnam Kurtuluş Cephesi'ne karşı saldırıya geçiyor. Ki bunun ardından ciddi bir de hezimet alacak. Evet. Tam bir yalanla başlayan. Bir, olmayan bir bombardıman haberi, bir gemine yapılan saldırı haberiyle, yalan haberle başlayan korkunç bir savaş. Toplamda Vietnam, Kamboçya ve Laos'ta 3 milyona yakın insanın hayatını kaybettiğini... Portakal gazı vesaire bir, bir dizide kitle imhasıyla kullanılmıştı. Evet ve o, onun büyük mimarlarından mesela Henry Kissinger e, hala şey... Savaş suçlusu olduğu için Amerika Birleşik Devletleri'nde savcılar tarafından bir kahraman olarak hala bir saygın bir diplomat olarak kabul ediliyorsa da devlet adamı tırnak içinde başka hiçbir yere gidemiyor. Yani savaş suçları mahkemesine alınabilir korkusuyla. Bu da pek bilinen bir şey evet, değil. Ben de duymamıştım. Gayet hiç çıktığını duydun mu herhangi bir toplantıya? Hayır ama bol bol stopunu. kitap yazdığını duydum. Akademide falan da okutuluyor. Ölüyorlar. Kitaplar. Ya bu Kamboçya ve Laos'un filan hiç ilgisi yoktu. Bu bombardımandan sonra ülkeler mahvoldu. Hatta olağanüstü ilginçlikte bir haberimiz de vardı iki gündür elimizde. Şimdi tam sözü geçmişken oraya koyalım. Gezegeninde insan manzaralarına da uygun bir şey. 1970'li yıllarda Kızıl Kmer denen bir olay evet. devrim yaptı kendine göre evet. ve jenosite yol açtı. Bu Amerika'nın istilasından sonra gözlük takan bile entelektüel diye yok edilen bir evet. ülkenin <gülüyor> dörtte biri iki milyona yakın insan öldürüldü. Hepsi tarlalarda çalışmaya gönderildi. Hı. Para iptal edildi vesaire vesaire. Ölüm tarlaları diye de böyle bir film vardı evet. Çok çarpıcı bir film. Çarpıcı. Şimdi onunla ilgili çok acayip hoş bir haber vardı yani hoş evet hoş diyebiliriz. Kamboçya'da 1970'li yıllardaki Kızılkmer rejimi döneminde birbirlerinin öldüğünü sanan biri 98 diğeri 101 yaşındaki iki kız kardeş 47 yıl aradan sonra yarım yüzyıldan sonra tekrar buluşuyor. Bir yerel sivil toplum kuruluşu 98 yaşındaki Bunsen'in öldüğünü düşündüğü 92 yaşındaki erkek kardeşiyle de yeniden buluştuğunu açıklamış. Birbirlerini son olarak 1973'te Pol Pot öncülüğündeki Kızılkmerlerin yönetimi ele geçirmesinden 2 yıl önce görmüşler. 2 milyon insan öldü, pek çok aile yok oldu, bölündü. Ülkede mutlak kontrol sağlamaya çalışan rejim Komünist Partisi başkanıydı. Pol Pot ki takma adı o aslında. E, rejim sıklıkla çocukları ailelerin ellerinden alıyor ve çalıştırıyor. İşte böyle Bunsen bir çöplüğün yakınlarına yerleşmiş. 1979'da devrildi rejim aslında. Sonra Pol Pot'ta yargılan, savaş suçlarından de yargılanacaktı ama intihar ettiği sanılıyor Pol Pot'un hapishanedeyken. Bir başka fraksiyon tarafından devrildi. Aslında onlar da fazla matah değillerdi. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> <gülüyor> ve BUNSEN yoksul mahallelerde uzun süre çöplükten topladıklarını satarak çocuklarını yetiştirmeye çalışmış. Bu BBC'nin haberiydi. Yaşı ve yürüyememesi de dahil birçok neden yüzünden yapamamış. Köyüne dönememiş. Ama sonunda Kamboçya Çocuk Fonu Destek oluyormuş zaten sonunda köyüne götürmeye karar vermişler. Ve birdenbire ablası ve erkek kardeşin hayatta olduğu ve hala köyde yaşadıkları tespit edilmiş. Neredeyse yarım asır sonra geçen hafta ablası ve erkek kardeşiyle buluştu. Şöyle demiş Bunsen köyümü uzun süre önce terk ettim ve hiç geri dönmedim. Hep kız ve erkek kardeşlerimin öldüğünü düşünüyordum. Ablama sarılmak benim için çok anlamlı kardeşimin eline ilk dokunduğumda ağladım demiş. Acayip değil mi? Kı Çok kocası... ilginç ama bir yandan da şey de ilginç yani. Hani hiç köye gitmeyi düşünmemek bir daha. Evet. <gülüyor> Belki oradalardır diye <gülüyor> Şimdi ya, bir bakar diye düşünüyorum. Ben. Korku da korku <gülüyor> büyük boyutta. Ee, kocası merler tarafından öldürülen ve 12 çocuğuyla dul kalan Bunçeya da kız kardeşinin öldüğünü sanıyordu. 13 akrabamızı Pol Pot öldürdü ve ben onun da öldürüldüğünü sandım. Çok uzun zaman oldu demiş. Ve şimdi kız kardeşler kaybettikleri zamanı telafi etmeye çalışıyorlarmış. Birlikte başkent turu yapmışlar. Fotoğrafları var. İnanılır gibi değil yani. Ve <gülüyor> <gülüyor> Gülümsüyorlar ikisi de. Nehirde. Ee, Bizim yani, hikayeleri. Evet. Bunun şey, ondan bahsederdik ama tekrar görebileceğimi hiç düşünmemiştim diye konuşmuş. Bu da gezegenimden insan manzaralarına giriyor. Tam yeri gelmişken böyle. Tarihte bugünü tamamlıyoruz. Biraz uzun sürdü. Evet. <gülüyor> evet. Haberleri geçmiş olduk yani ama. Haberleri de bu şekilde geçmiş olduk. Şimdi dünyanın en önemli haberleri tabii şey virüs korona virüsü mesela. öncelikle bir kayıptan bahsedelim yalnız sol yayınlarının kurucusu Muzaffer Erdos yaşamını yitirdi 89 yaşındaydı ee, Muzaffer Erdos'un kardeşi İlhan Erdos da 12 Eylül 1980 darbesinde gözaltına alınmış Mamak cezaevine götürüldüğü askeri aracın içinde dövülerek öldürülmüştü Korkunç evet. bir cinayet NPCP'sin ölümlerden bir tanesi yani. Evet, Muzaffer Erdoğdu da İlhan kendisi kardeşinin adını da aldı. Hayatı boyunca katillerin yargılanması için mücadele verdiği kardeşi İlhan'ın adını kendi adına eklemiş ve anısı için Ankara Kızılay'da İlhan İlhan Kitabevini de kurmuştu. Şair kendisi yazar ve yayıncı 1931 Tokat doğumlu 89 yaşında hayatını kaybetti. Çok sayıda gazete yayına imza attı ve kitaba yayın evine kendisi de Türk ceza yasasının şimdi artık yürürlükte olmayan 142. komünizm propagandası maddesine aykırı eylemde bulunmaktan 1971 yılında da hüküm giymiş ve 74'te af yasasıyla hapisten çıkınca yeniden yayıncılığa başlamıştı çok saygın bir yeri vardır yani şiir, hikaye, sanatsal ve siyasal yazıları son havadis ve Cumhuriyet gazeteleriyle hisar, yeni ufuklar, seçilmiş hikayeler, açık oturum bu tek sayı çıkan kendi yayınıydı 1955'te Mayıs'ta bir sayı ama şimdi hala konuşuyoruz işte gördüğü gibi kaynak, mavi, yön Türk solu, dost, ülke papirüs, Türkiye yazıları, edebiyat ve eleştiri gibi dergilerde eminlandı bir yazısının başlığıyla ikinci yeni şiir akımının adını koydu ve destekleyicileri arasında yer aldı. Öyleymiş. İkinci, ben bunu bilmiyordum mesela. Evet, i̇kinci yeni Hep de. Onun. Sol yayınları üzerinden biliyordum da. Evet. Kendisini de tanıma bahtına erişmiştim ben de. Çok şanslısınız. Epey yani dostluğumuz çok yoğun bir dostluğumuz oldu söylemez ama haberleşirdik ona da toprağı bol olsun diyelim. Ve geçelim korona virüsün meselesine şimdi. Çok çarpıcı bir haberle başlayacağız. silelim mi söylemeyelim mi yoksa vaz mı geçelim? Yani gene verelim madem güvenilir bir kaynak. Çok güvenilir ama bir üzerine bir konuşalım. Kaynak. CDS, CDC pardon, CDC diye geçiyor ve Amerika Birleşik Devletleri'nin oldukça iyi bilinen sa sağlık kuruluşu hastalıkları önleme ve bu konuda yapılan çalışmalarla ilgili bir kuruluştan önemli bir açıklama geldi ve diyor ki e efendime söyleyeyim ilginç hesaplar var Amerika Birleşik Devletleri'ne de yayılması bekleniyor ve kendilerini hayatlarının farklı bir biçim alacağını kendilerine alıştırmaları gereken bir husus diyor. Gündelik hayatlarına. Yani şeyle de ilgili bu. Sonuçta Atlantic dergisinde bir makale çıktı. Harvard Üniversitesi profesörlerinden birisi korona virüsünü Covid-19 olarak biliniyor ve dünyada 80 binden fazla insanın hastalanmasına yakalanmasına buna ve 3000'e yakın kişinin de hayatını kaybetmesine yol açan bu korona virüsünün Wuhan'da Çin'de Aralık ayında çıkmasından bu yana yayılmasını önlemenin imkansız olabileceğini söylemiş Harvard profesörü Atlantic dergisinde CDC'de yani Amerika'nın bu sağlık, başlıca sağlık kuruluşu da bir uyarı yayınlıyor. Amerikalılar kendilerini hazırlamalı diyor. Ve Çin'de, İran'da, İtalya'da ve diğer ülkelerde virüsün yayılmış olduğu kişiyi birazdan vereceğiz. Başka ülkelerde de var. Türkiye'den henüz yok bir haber. iki ki. Ama Sağlık Bakanı da... ...kontrollerin yapılmakta olduğunu söyleyen... geçici vakit açıklamaları da var... ...özellikle İran'dan gelen... ...uçaklarla ilgili... ...yani... E, ...bunu aile üyelerine... ...dostlara... E, ...akrabalara... E, ...konuşulan, temasta bulunan kişilere... ...yayılmasını önlemek... ...zor olduğunu söylemiş ve... ...yılın sonuna kadar... ...şimdi ikinci aydayız... ...ikinci ay bitiyor... 10 ee, aylık bir süre içinde yılın sonuna kadar dünya nüfusunun yüzde ila 70'inin buna burdan etkileneceğini söylüyor. Muazzam bir rakam bu yani dünyanın nüfusu evet. bildiğim kadarıyla 8, 8 milyar yakın evet. yani 3 buçuk milyarla 3,5 milyarla evet. e, 5.5 milyar arasında hatta 6 milyara yakın insanın bundan etkileneceğini söylüyor. Bir epidemiolog da Mark Lipschitz konuşmuş Atlantik dergisine durdurulabilir ol olmayabilir Hı -hı. demiş ve özellikle de şundan dolayı hafif vakalar insanları gündelik işlerini yapmaktan alıkoymayacaktır diyor. O zaman da yayacaklardır diyor. Yani çünkü bizim Selim Badur'un da Profesör evet. Selim Badur'un da söylediği burada bu stüdyoda ve birkaç defa tekrarladığı gibi asimptomatik olması bekleniyor birçoklarının. Yani bir belirti göstermiyor. Hı hı. O zaman da tabii bunun yayılmasında çok etkili oluyor. Ve yüzde yetmişi insanlığın ne demek? Milyonlarca insanın ölümü demek. Nils Gilman diye Berggruen enstitüsünden bağımsız bir düşünce kuruluşundan Nils Gilman hesap etmiş %30 yüzde %70'i arasında asimptomatik yani semptom göstermeyen belirti göstermeyen türden diyor o zaman da bu hesap doğruysa diyor %40 yüzde %70'i insanların buna bağlı kalacaksa o zaman semptomatik olanların da oranı semptomatik hastalananların da Oranı ölüm oranı %1 ile 3 arasındaysa ki bugüne kadar hep senin de ikimizin de gördüğü şeyler bu o zaman hesap şu 10 milyonla 100 milyon arasında değişecek diyor. Ölü sayısı. Sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde 400 binle 5 milyon 5 milyon yani 320 milyon galiba Amerika'nın evet. nüfusu 5 milyon. Yani çok zor olacak diye konuşmuşlar ve bu arada son derece şimdi uğursuz ağzımızı açmışken bunu da söylemeden geçemeyeceğiz. Komandariğimizdeki bu haberi takip ederken sonlarına doğru şöyle bir şeye rastlıyoruz. Covid-19'un bu virüsün, korona virüsünün persisten yani persisten, yani hızlı yayılmasından hızlı ve kalıcı ...olacağı görülen yayılmasından dolayı... ...diğer enfeksiyon hastalıklarının da... ...iklim kriziyle yakından bağlantılı olduğunu... ...ve gezegenin ısınmasıyla yakından bağlantılı olduğunu da söylüyorlar. Ve Friends of the Earth kuruluşundan... ...yeryüzü dostları programından... ...kuruluşundan program sorumlularından biri... ...Wendell Chan... Ee, Pazartesi günü South China Morning Post'ta İngilizce bir Çin ne yazmış e, yükselen dünya harareti, sıcaklıklar e, kış mevsimlerini kısaltıyor. Bu da tabii şeyin, virüslerin işine çok yarayan bir durum demiş. Yani Hong Kong'da 2019'da sıcaklığın 12 derecenin altına düştüğü sadece 3 gün 3 gün kış böyle geçmiş yani 12 derece ve altına <gülüyor> denge gibi denge humması ya da malaria yasıtma gibi hastalıkların daha sıcak iklimlerde çok daha rahat kendilerini yayılma fırsatı bulduklarını söylüyor ve dolayısıyla da insanların bir arada yaşadıkları sürece tam globalizasyon bu demek zaten ve dünya çapında seyahatinde hızla olmasıyla hastalık salgınlarının önlenemez olduğunu yazmış Chan ve enfeksiyonun hastalıkların ortaya çıkması ve yeniden ortaya çıkması iklim değişikliğinin kaçınılmaz sonuçlarından biri olarak da değerlendirilmelidir demiş ama Trump demişti yani Nisan ayında yaz tekrar başladığında geçecek bunlar çok da dert etmeyin diye bütün dünyayı rahatlatan bir açıklama yapmıştı. Evet. Bir ha açıklamada dün vermiştik yeni e, putumuz e, Zeipt'da Naomi Zeipt Alman 19 yaşındaki Alman genç kız tamamen e, Trump gibi iklim konusunda gereksiz panik yapıldığını zaten insanlara iklim konusunda duyarlı olmanın insanlara uygun olmayan bir ideoloji olduğunu söylemişti. Ben de katılıyoruz. Bizim yeni putumuz bu. Dolayısıyla ne korona virüsüyle ilgili ne de küresel sıcaklıklarla ilgili bir sorun yok yani. Düşünce kuruluşunun petrol şirketlerinin evet reklam yüzü Kendisi. Reklam yüzü çok da birazcık araştırma da yaptım ki bir dakika kadar iyice taştık ama ilk yarım saati onu da kendisini iklim şüphecisi ve iklim gerçekçisi olarak nitelendiriyormuş araştırdık kendisini ve Washington'da bu hafta muhafazakar siyasi eylem konferansına katılacakmış konuşmacılar arasında kendisinin dışında tanıdık bazı isimler var. Donald Trump tanıyor musun? Hmm. Ee, bir de e, Mike Pence. Hiç aşırtıcı değil. Evangelist şey. kendisi. Ee, yani, dini bütün bir Hristiyan. Aşırı Hristiyan diyebiliriz. Ve Heartland Enstitüsü'ne bağlı çalışıyor kendisi zaten. Dün de birazcık konuşmuştuk. Evet. Heartland en Enstitüsü de dünyada fosil yakıtçıların milyarder e, petrolcülerin e, özel olarak kurduğu özellikle kok biraderler diye adlandırılan milyarderlerin dünyanın en zengin ikisi bir arada tek bir servet kabul edilirse dünyanın en zengin en büyük serveti oluyor koklar. onların e, kurduğu ve işlettiği yardım ettiği bir şirket zaten şey düşünce kuruluşu kendisine youtube influencer diyorlar bu youtube'çu Diyorlar bu kıza ama kız doğrudan dolayı iğrenç bir insanlık karşıtı ideolojidir demiş küresel ısınma hesabına. Yani biz de aynı fikirdeyiz değil mi? Bunca zamandır. Başkanından öğreniyor demek ki bu yöntemleri. Daha da ilginç bir şey var. Şimdi son büyük bombomu ıı, patlatıyorum. Annesi bir avukatmış bu genç kızımızın insanlık dışı ideoloji olarak küresel ısınmayı söyleyen ve kimleri savunuyormuş hangi politikacıları Almanya'da dersen Almanya'da mı bir avukatlık yapıyor kadın kendisi de Alman zaten hmm. annesi de Alman anne baba Alternative für Deutschland partisini Oho. savunuyormuş annesi aşırı yine <gülüyor> Nazi partisi aslında işte Bayağı iyi değil mi? Bir de e, ayrıca e, anti İslam, İs, İslamcılık Efendim. karşıtı Filozofya Perennis diye bir blog varmış. Orada yazmış bu genç kızımız. Yeni favorimiz. ilk makalesini orada yayınlamış. İslam düşmanlığı da ve bir de e, şimdi onlar tabii göç karşıtı da aynı yani zamanda tamamen. ama o zaman gönülleri rahat olsun küresel ısınma yoksa zaten pek bir göç olmayacak demektir yani. evet tabii zaten öyle bayağı ilginç şeyler yapmışlar yani bayağı dedektiflik ve bazılarını karalama operasyonları filan çok uzun bir yazı şey yapamayacağım ama e, dalga da geçiyorlar küresel ısınma diyen yayıncılarla şeylerle bilimsel şeyleri söyleyenlerle şöyle dalga geçiyor mesela Hartland Enstitüsü bir video zaifle ilgili bu genç kadınla kızla ilgili bir video koymuş evinde anlaşılan çekilmiş bir film size e çok iyi haberlerim var diye konuşuyormuş bu yeni yıldızımız. ...dünyanın sonu gelmiyor... ...iklim değişikliği yüzünden... ...12 yıl sonra... ...biz hala burada olacağız... ...ve iPhone 18'lerimizden... ...fotoğraflarımızı çekeceğiz... ...iklim alarmizmi... ...iklim tehlikeciliği yayılıyor... ...biz insanların... ...gezegeni tahrip ettiğimize dair... ...külyen yalan genç insanların özellikle hiç geleceği olmadıkları hayvanların öldüğünü ve doğayı yıktığımızı söylüyorlar. Külliyen yalan demişler ve dalga geçmiş. Herkes de böyle söyleyenlerle ve Greta'yla da Greta'nın şeyi var ya işte bu ne cüret onu da taklit ediyormuş bu genç kızımız. Yaptığım araştırmayı beğendin mi? Harikaymış. Yeni favorimiz hakkında şimdi bir ara verelim. Take out the papers and the trash Or you don't get no spending cash If you don't scrub that kitchen floor You ain't gonna rock and roll no more Don't dope bad Just finish cleaning up your room. You just put on your coat and hat and walk yourself to the laundry mat. And when you finish doing that bring in the dog and put out the cat hey, yeah. Don't go back No dirty looks Your father's hemp, he knows what comes Just tell your hoodlum for it outside You ain't got time to take a ride yak. Don't talk back Jackety-yak, jackety-yak The Coasters grubunun çok ünlü şarkılarından birisini çaldık. Yaketi yak. Lagaluga anlamına geliyor. Yani annesi çocuğa gence bağırıyor. Bütün bu şeyleri çöpleri çıkart dışarı, yoksa zırnık vermem şey olarak harçlık olarak. Ondan sonra da otur, şeyi mutfak mutfağı temizle yoksa bir daha rock'n'roll filan da yapamazsın diye konuşuyor konuşuyor lagaluga diyor sonra da cevap verme diye geliyor bana cevap verme bana da öyle kötü kötü bakma diyor baban hipster hippie oldu zaten arkada şu haydut kılıklı arkadaşına da söyle senin e, onun arabasına binecek onunla gezecek zamanın yok otur çalış kedi e, ge, e, köpeği eve getir kediyi dışarı çıkar gezdir filan diye giden hoş bir şarkı Lagaluga bu e, büyük bir yani, Rakınol devriminin de habercilerinden bir tanesiydi 1950'li yılların sonlarında gençliğin özgür savaş sonrası gençliğinin özgür isyancı kimliğini belirleyen Şarkılardan bir grup da öyleydi. Coasters, o grubun kurucu elemanlarından Cornelius Gunther'ın 30. Ölüm Yıl Dönümü. 54 yaşında hayata veda etmişti kendisi. Onunla ilgili belki başka şarkılar da çalarız. Bununla başlamamızın en önemli sebebi de Açık Radyo'nun bundan aşağı yukarı 25 yıla yakın bir zaman önce yayına girdiğinde... İlk çaldı yabancı dildeki parçada buydu lagaluga yapacağız demiştik yani hala da tarihte bugün tut... <gülüyor> tarihte keşke yazsaymışız onu da not edelim böyle şeyleri <gülüyor> evet bununla girmiştik o gün bugündür de yak di yak yapıyoruz lagaluga şey de ilginç aslında bir de küçük trajik detay var. Bugün 50. şey 30. ölüm yıl dönümü olduğunu söylediğimiz Cornelius Ikanter e. hem şarkıcı hem de şarkı yazarı kendisi 54 yaşında oldukça genç sayılabilecek bir yaşta neden öldü diye bakanlar da Las Vegas'ta Nevada'da kendi arabasının içinde kurşunlanarak öldürüldüğünü söyleyelim. Amerikan tarihi Böyle şeylerle dolu dünya tabi. Yine onu çok seven bir hayran tarafından mı hep böyle oluyor ya? <gülüyor> evet, bilmiyorum onu. Bakmak lazım. İyi bir soru aslında. İyi bir soru. Öldüren Kendisi sevgi istemiyoruz. Siyah olduğunu da ekleyelim. Hı. Costas grubunun bütün elemanlarının <gülüyor> siyahlardan oluştuğunu da bilmem söylemeye lüzum var mı? Bu bilgilerin ardından. Evet devam edelim koronavirüsünden e, bahsediyorduk biraz daha sözüne edelim. Demin adını CDC diye verdik ama ayrıntılandıralım biraz. Disease Center for Disease Control and Prevention diye yani Amerika Birleşik Devletleri'nin hastalıkların kontrol altında alınması <gülüyor> ve önlenmesiyle ilgili baş kuruluş bu ve bayağı ciddi bir e, salgın uyarısında bulunuyor. Görevi de bu zaten ve e, sıradan Amerikan vatandaşlarının hayatlarında çok ciddi kopuşlar olacağını hı hı. ona hazırlıklı olmalarını şimdiden e, söylüyorlar. Böyle mesela de birazcık hani dikkat yine de dikkatli olmakta fayda var. Selin burada zaten böyle bir şeyin olacağını aslında söylüyordu. Hatta radyo örneğini verdi hatırlarsınız dedik siz şey diye sormuştunuz nasıl duracak peki bu salgın? O dedi ki herkese yayıldıktan sonra aslında duracak mesela radyoda bir kişi bu virüse yakalanacak herkese bulaştıracak yavaş yavaş bu artık bir tür hemen bütün bir toplumda bir direnç oluşacak yani herhangi bir grip gibi olmaya başlayacak diye aslında söylüyordu. yani bir anlamıyla yayılacak diyordu ve bir şey uyarısı yap uyarı demeyeyim şöyle bir vurgu yapmıştı ölüm oranı aslında çok düşük bir şey bu salgın bu yüzde iki ile dört arasında bir ee, ölüm oranı var ama diğer bütün virüslerden çok daha hızlı yayılıyor. Esas farkı bu diyor. Çok hızlı yayılıyor. Ama bir aşamaya gelecek, böyle bir tap noktası olacak ve yavaş yavaş yavaş yavaş toplumsal e, direnç oluşmaya başlayacak ve bunun e, giderek yavaşladığına şahit olacağız diyordu. Evet kimseye de söylemeyelim ama belli bir yaştan sonraki yükselişin evet, maalesef olan... öyle bir gerçeklik var. Muhtemelen iki gerçeklik var. Şimdi bir tanesini bilmiyoruz ama tahmin etmek güç değil. Ölüm oranlarının mesela 0-9 yaş arasında hiç olmadığı, 60 yaşın üzerinde çok fazla olduğu söyleniyor. Neyse bu kimse yok 60 yaşın <gülüyor> üzerinde Allah'tan. Evet. bir de muhtemelen yani buna dair henüz işte araştırmalar yapılmıyor ama veya yapılıyor da söylenmiyor. Belli ki bir hijyen, iki beslenme sorunu bu ölümlerin yani zayıf bedenleri de etkide bulunuyor. Bunun da yoksullukla doğrudan alakalı olduğu yaşam koşullarıyla mesela Çin'in daha kalabalık ve şey yoksul bölgelerinde yükseldiği gibi şeyler var. Aslında yani bir yönüyle sınıfsal bir yönü de var bu meselenin beslenme sorunlarıyla, hijyen sorunlarıyla. Evet ama yani Amerika'da çok büyük bir gelir dağılımı eşitsizliği büyük tarihte görülmüş. Belki de en yüksek noktalara ulaştığını Chris Hages bu konuda uzun ayrıntılı bir kitap da yazdı iki sene önce. Yani Amerika son tur diye. Son evet. tur ne diye. Bütün yoksullar arasındaki özellikle endüstri yok olmuş endüstri endüstri çalışanları... ...emekçileri arasında yaptığı... ...çok ayrıntılı söyleşiler filan var... ...durum felaket yani... ...o eroin meselesini, porno endüstrisini... ...yoksulların başına gelen... ...bütün şeyleri de... ...ele aldığı çok ilginç bir kitap... Evet. ...orada... ...yani yoksullar dedin de oradan aklıma geldi... ...Amerika Birleşik Devletleri'nin bu... ...CDC'nin yani... ...hastalık kontrol ve önleme... ...merkezinin uyarısı... ...çok önemli o açıdan... Çünkü bütün ailelerin sıradan Amerikalılar derken zaten toplumun %70'i artık yoksulluk sınırına doğru yaklaşıyor. Çok feci bir durum var Amerika'da. Yani Boşuna değil Sanders kampanyasının merkezinde Medicare for all yani herkes için ücretsiz sağlık kampanyası evet. var. Aynı şey İngiltere'de de vardı Corbyn'in. Ana kampanyası sağlık meselesiydi. Boşuna olmadığı bunların aslında ortada. Toplumsal sağlığın ne kadar önemli olduğu beslenmeden itibaren bu arada ne kadar önemli bir şey olduğunu aslında bu salgınla birlikte hani görmüş oluyoruz. Ama bu çözüm yöntemleri konusunda da bence bizi bir yere getiriyor. Çünkü tehlikeli bir gidişat var. Şimdi biraz sonra geçeriz Türkiye'deki bu Tahran'dan gelen uçak evet. meselesinde de böyle kapatma karantina yöntemleri yani gene virüsün güvenlikçi yöntemlerle baş edilmeye e, çalışılması oldukça tehlikeli. Örneğin Uygurların zaten kamplarda tutulan Uygurlar'da bir ayrı bir sorun var. E, İran'da Bunlar yine toplama kampları. İran'da evet toplama kampları bu, meşrulaşmaya başladı yani herkesin meşru, evet, gözünde evin, bu arada evin meşhur bütün e, herkesin ödünün koptu adının bile duyulmasından ödünün ödünün koptu korkunç işkenceleriyle maruf evin e, Hı -hı. hapishanesinde de şimdi mahkumlar ve gardiyanlar çok endişe içindelermiş yani. E, yayıldı mı oradan nasıl çıkacaksın? Çıkış da yok. E tabii karantina gemisini hatırlayalım. iki kişiyle diye başladık. Karantinaya alındı. Ölümler de artıyor, e, salgın da artıyor. Yani 10 metrekarede insanları kapatıyorsunuz odaları ka e, neydi? Gemideki odaların adı. Kabin. Kabin. <gülüyor> yok, kabin değil. Kabin miydi? E kabin. <gülüyor> kamera. <gülüyor> kamera ha. Kamera. evet. Kameralardan evet. çıkmasına bile izin vermiyorsunuz. Dışarıdan gıda getiriliyor sadece vesaire ama bu belli ki insanlar yani 10 metrekarede hani insan, hiçbir insan yaşayamaz. Belli ki bir şekilde arkadaşları, zaten akrabaları, çocukları yan kamerada belli ki görüşüyorlar. Ve bu önlenebilir bir şey değil. İsyanlar da muhtemelen oluyor. Bence biz bunları bilmiyoruz. Sen dikkat et. Darwin'ci Darwin görüşlere saplanmaya başladın. Yani evrim <gülüyor> insanların var olmasının en temel şeyinin evrim bu empati, bir arada yaşama duygusu olduğunu söylüyor. Tabii toplumsal varlıklarız ve... ...kapatmaya doğru çeviriyorsun. Sanki virüsle bu şekilde sadece baş edilebilirmiş gibi. Üstelik bu karantina koşulları insani değil. Bence bu şöyle de şeylere sebep oluyor. Yakında belki daha çok araştırma çıkmaya başlar. İnsanlar kendilerinden şüphelense bile söylemiyordur kapatılacağım diye. Evet, bu da çok önemli bir mesele. Kendisine de yakıştırmıyordur da bazıları psikolojik de... Toplumsal mesele. linç, karantina... Evet, onun örneklerinden. Bir tek şey söyleyeyim. Amerika, Amerika yani. Birleşik Devletleri'nde bu işte merkezin açıkladığı bir başka da ilginç bir şeye var. Merkezin elindeki şeyler test kitleri ne denir ona takımları hatalı çıkmış. Türkiye'de de vardı hatırlarsanız. Evet, yani gelişmiş ülkeler G20 bunlar işte dünyanın en gelişmiş ülkesi. Amerika Birleşik Devleti Türkiye'de ilk 20'den birisi ve testler e, hatalı çıkabiliyor. Şimdi Amerika'da geri toplamış bu CDC denen e, merkez Hatalı olduğu için hı hı. ölçümü yapılacak. Yenilerini dağıtamıyor. Çünkü yenileri yokmuş ellerinde. Ya Amerika'nın durumu öyle göründüğünden biraz farklı. Yani Donald Trump çok gelişiyoruz, biliyoruz falan diyor ama. Nisan'da geçer diye baktığı için zaten bence parada harcamıyordur. Zaten söylemiş Donald Trump Hindistan'da. Koronavirüsünü sormuş da gayet iyi kontrol altında ülkemizde ve yakında geçip gidecek demiş. Şu sıralarda iki, iki favorimiz Donald Trump ve Naomi Zayb Onların Geçer geçer her geçer. şey geçer diyen Bize bir şey olmaz abi Abla vaziyeti insanlara uygun olmayan Bir ideoloji zaten küresel ısınma Senin ideoloji Bizim hayvanlara uygun ideolojiler benimsememiz gerekiyor Anlaşılan Olur kabul edebiliriz bunu Evet edebiliriz <gülüyor> Çok önemli bir şey. İran e, Sağlık Bakan yardımcısı da koronavirüsüne kapıldığını açıklamış. Evet. Çok önemli bir şey yani. Sağlık Bakanlığı, Bakan'ı yardımcısı İrac Harirşi bir video koymuş sosyal medyada. Dün ve virüse yakalandım. İran'da da yaygınlaşıyor demiş. Hemen argındılan ama İran Cumhurbaşkanı Ruhani bir açıklama yapıyor bu, bu, bu mesele üzerine. Güvenlikçi algıyı hemen burada görebiliyoruz. Korkunun yayılması düşmanın bir planı ve komplosudur diyerek hemen Amerika Birleşik Devletleri'nin işaret etmiş. Evet ama eksik bırakmış bence. Çünkü masonları da söylemesi tabii, tabii gerekirdi. Tabii oraya bağlı zaten demiştir. Şimdi bir bakayım ama İsrail misrail geçmiştir için şimdi <gülüyor> evet, düşman derken. Bu arada bir de yakından takip ettiğimiz dünyanın başındaki büyük tehlikeyi İnşafak'tan takip ediyoruz. her yani Gün be gün. <gülüyor> Yani, Bir Antigreta, iki Yeni Şafak. bundan evet. sonra her gün takip <gülüyor> <gülüyor> ediyoruz. Ee, Masonlar bu sefer bugün Mason dizisi devam ediyor. Tevrat'a bağlı zararlı tarikatlardır diyor. Yani Yahudiliği de bulaştırmış durumdalar Yeni Şafak'tan. İstiklal Savaşı gazetesi ve Demokrat Parti Afya Milletvekili Gazi Yiğitbaşı meclis kürsüsünde Masonlara karşı önemli mücadele verdi. Tevrat dini Dinsizlik ve veya yeni bir dine tapan bu gizli tarikatın milletin maneviyatını mahvedeceğini belirten Yiğitbaşı. Mason derneğinin temiz Türk yurdunda yaşaması çok tehlikelidir demiş. Mason dosyasını zaten Kemal Özer'in ben tanımıyorum ama herhalde çok önemli bir yazar olmanı. Onun kitabını her gün ön planda onun kapağını şey yaparak bir kitap bu, yazmış. Bu mesele ciddiye yani daha kötü yerlere varmasından aslında endişe etmiyor değilim. Yani gerçekten bir dava açmak gerekiyor. Yeni Şafak'ın bu dosyasına karşı. Çünkü bildiğiniz nefret söyleminde bulunuyorlar Aynen. ve bunun bir nefret suçuna yol açma ihtimali Türkiye koşullarında her zaman yüksek. Evet. diye artık ve... iyice Tevrat Nevrat diyerek Yahudileri işaret ediyorlar. Yani. Evet. Yahudileri de işaret ediyorlar. Şimdi İran'dan gelen yolcuların bir de orada onunla da bitirelim yani ilk bir saati bitiriyoruz koronavirüsü çok önemli bir mesele Tahran İstanbul uçağı Ankara'ya planlı indi yolcular 14 gün gözlem altında tutulacak demişti Sağlık Bakanı ee, ama e, yani uçak kalkmadan önce Independent Turkish'ten Cihat Arpacı'nın haberine göre de Tahran Havalimanı'nda kumdan gelenlerle diğer yolcular arasında tartışma yaşanmış ve kayıtta uçağı bekleyen bir kadın Kumdan gelenleri işaret ederek biz bunların uçağa binmesini istemiyoruz demiş. İşte evet. Bir korkutucu olan şeyler bir yandan bunlar. Evet, bir de başka uçak getirsinler. Yani benim iki, üç 3 yaşında çocuğum var. bulaşmasını ister miyiz diye de makul bir kaygıyı da dile getirmiş kadın aslında. Böyle bir nefret söylemi değil aslında. Bir korkuyu yansıtıyor. Niye başka bir uçaktan? Bizi kumdan gelenlerle birleştiriyor. Çünkü kumda merkez olduğu söyleniyor. Evet. Böyle bir ö, olay var doğrusu. Ama bu bunların gelmesini istemiyoruz meselesi dikkatli olmamız gereken genelde evet, bir mesele. Tabii. Çünkü ben gerçekten bunu daha önceki programda söyledim ama endişeleniyorum. Yani bu işin yoksullukla olan ilişkisi ortada ve Türkiye'de en mağdur kesimin göçmenler olduğunu hijyen ve beslenme meselelerinden dolayı Başımıza böyle bir şey gelecek olursa çok ciddi sıkıntı yaşa yaşayacağımız bir böyle linç kampanyasının başlamasından endişe ediyorum açıkçası. Evet, Birçok kaygıyı bir arada getiriyor. Şimdi koronavirüsü meselesiyle kapatalım. Yani Sağlık Bakanı'nın son açıklaması saat 042 elimizdeki itibariyle kontroller devam ediyor. Ama İran'dan gelen yolcuların şu ana kadar çalışılmış numunelerinde koronavirüsü tespit edilmedi diye bir... Evet. ...açıklama var... ...ama yolcular karantina altına alınmak üzere... ...Zekai Tahir Burak Hastanesi'ne götürdü... ...Ankara'da... Ee, ...ve... E, ...birkaç tane de şey... ...başlıkla bitirelim... ...UEFA'dan bir açıklama var... ...Şampiyonlar Ligi... ...UEFA Avrupa Ligi... ...ve bu yaz düzenlenecek... ...Avro 2020 için açıklamalarda bulunmuş... ...ve hepsinin birden iptal edilebileceğini... ...söylüyorlar... ...çok önemli aslında... Bu da Biyanet'ten bir haber. haber Türk kaynaklı ve Anadolu Ajansı. İtalya'da bu hafta sonu altı maç seyircisiz oynanıyor. Büyük maçlar da var. Aralarında Juventus, Inter gibi maçlar da var. Kuzey İtalya'da altı bölgede spor etkinlikleri durdurulmuş vaziyette. Bununla beraber maçların seyircisiz oynanması talebini kabul ettik demiş... Bir başka çok önemli haberde şu var yani e, Tokyo Olimpiyat o, Komitesi Olimpiyat Komitesi hı. Tokyo'da bu yaz yapılacak olan o, Olimpiyat oyunlarının ki bunu tartışmıştık zaten Ümit Çayin'le de beraber e, Açık yeşil programında iptal olabileceğini söylemiş kontrol altına alınmazsa hı hı. bu da önemli. Çin'den fazla en çok Japonya'da. Evet, gidiyor. Japon ya da yani binlerce sporcu, Alp ile da konuşmuştuk bunu spor programında. Ee, yani Japon futbol ligi maçları 15 Mart'a kadar zaten e, ertelenmiş, iptal edilmiş. Böyle bir şey. Koronavirüsü, Covid görevimiz tehlike filminin İtalya'daki çekimleri de durdurulmuş. Mission Impossible serisinin son filminin İtalya'daki çekimleri durdurulmuş. İtalya'dan Avrupa'ya yayılmakta olduğu haberleri var. E, on kent karantinada, Çin'de ama Avrupa'da da, Avusturya'da, İsviçre'de, Hırvatistan'da, İspanya'da, Fransa ve Almanya'da da görüldü. Bir pandemi, yani büyük bir salgından bahsediliyor. E, karnavallar iptal edilmeye başlandı, Venedik'te vesaire. Ve Britanya'da da Birleşik Krallık'ta da okulların tatil edilebileceğinden bahsedilen haberler var ve yeni planlar şeyi yani seyahatlerin de engellenebileceğine dair kısıtlanacağına dair haberler var ve yeşil gazetede de çok önemli bir haber var Alev Karakartal imzalı çok ayrıntılı bir haber. Bütün dünyanın dört bir tarafında insan hakları ihlallerine yol açmakta olduğunu evet. çok ayrıntılı olarak derlemiş. Bunu biz de kendi internet sitemize de koyalım. Ee, yalan haberlere yönelik bölgesel baskılardan sansürün devam ettiğini senin biraz önce sözünü ettiğin. Evet. Ve e, Çin'de özellikle bilgi alma edinme hakkı sansürle engellenmiş. Sağlık hakkına hiçe sayılıyor deniyor. Hmm, sansürün devam ettiği Çin'de özellikle yalan haberlere yönelik bölgesel baskıların Malezya Tayland ve Vietnam'da da yalan haberler paylaştıkları gerekçesiyle gözaltına alınanlar var yalnız Çin'de değil ve e, Güney Kore Japonya ve Vietnam'daki bazı restoranlar Çinli müşteri kabul etmiyorlar mesela böyle korkunç nefret söylemleri ve eylemleri var Fransa ve Avustralya'daki gazetelerde ırkçılık yapmaya başladılar. Sarı tehlike filan gibi evet. laflar. Ve sınır kontrolleri ve karantina tedbirlerinin orantısız olduğu... ...Mesela Avustralya hükümetini yüzlerce Avustralya'yı... Christmas Noel Adası'ndaki bir göçmen gözaltı merkezine gönderdi. Söylemiştik bunu da. İnsanlık dışı şeyler oluyor. Papua Yenigine... Yalnızca doğrulanmış koronavirüsü bakaları olan ülkelerden gelen kişilere değil, Asya'dan gelen herkese kapatmış sınırlarını. Yeni güneli bazı öğrenciler de, Papua yeni güneli Filipinlerde mahsur kalmasına yol açmış. Böyle olaylar var. İşte böyle gidiyor. Van Ticaret Odası da koronavirüsü vurdu, sınır kapandı. Alışveriş Festivali için gelenlerin ekonomiye yaklaşık 300 milyon dolarlık katkısı vardı. O da kesildi diyor. Avusturya ve Hırvatistan'da da ilk koronavirüsü vakalarının görüldüğü belirtilirken. Şimdi ara verelim. Cengiz Aktar'a bağlanalım. Açık doğru? Nereye doğru? Cengiz Aktaal geleceğe bakışlar. Günaydın Cengiz. Efendim, hayırlı sabahlar cümleten Merhabalar. Evet, biraz. Neydi o şu kızın adı? Ee... Zaypt, Zaypt. Naomi, Zaypt. Naomi Zaypt. Bizim yeni, çok... yeni favorimiz. İyi de yani onun telaffuzu doğru, yanlış bence çok yani. Ee değiştirmek söyleyemez ki onu. Evet. Ay yani bir, bir şey atarsa yani bu halkla ilişkiler evet, evet doğru. doğru. <gülüyor> Ama şunu söylese de çocuklara değiştirsinler. söyleyeyim <gülüyor> tamam. Na Naomi kullansınlar soyadını kaldırsınlar zaten. Abi Naomi bile zor. zor Zar <gülüyor> zabit diyelim, zabit yerine. <gülüyor> Bak, <o> olur. <gülüyor> <gülüyor> <Sövbe>, Eski taprılar ya. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> İnsanlığa Hı. aykırı bir ideoloji diyor. İnsanlığa uygun olmayan bir ideoloji. İklim hastası. Ne diyor? O kadar akı var mı ya? 19 yaşında mı dedim? Evet. İklim hassasiyeti... Sözün meclisten dışarı tabii yani. İşte gençler canavar da. Tabii Hı. yani Greta Aynen. 16 en e, aptalını bulmuşlar yani ne bir ideoloji mi diyor e, Greta öyle laflar kullanmıyor Ay asla kullanmıyor ben sadece <gülüyor> bilim diyor o insanlara uygun olmayan bir ideoloji demiş iklim Va vay, vay vay vay vay ne diyorsun ya yani? ama annesi de zaten alternatif Deutschland'ın avukatıymış o mükemmel oldu şimdi <gülüyor> o, oldu Aha. değil mi oturdu yani faşistlerin Aha. avukatının ya. kızı Ve işte böyle. Peki biz mülteci meselesi konuşacağız değil mi bugün esas olarak? Evet, bugün mülteci meselesi konuşacağız. Şimdi bu İdlib'deki e, mülteci durumu öyle, bunun literatürdeki adı böyledir. Yani Refugee tam tercüme ediyorum. Bir mülteci durumu daha hasıl oldu, yeni de değil. Ee, ve hakikaten yani amiyane tabiriyle bu topa girmeyen kalmadı yani. Her e, ağzını açan bu mesele Suriyeli alaka dar olan e, herkes bundan bahsediyor. Ee, ne var ki tabii mü, Suriye'deki e, mültecilik hali veya e, ülke içinde yerinden olmuşluk hali ibli sınırlı değil. Diğerleri unutuluyor. Geleceğim oraya sonunda. Korkutçuk şeyler oluyor. E, bu Tel Abyad civarında. Şimdi e, mülteciler yüksek komiserliği e, komiserin e, kendisi Filippo yani Grandi şöyle diyor. Son aylarda 900 binden fazla insanın İdlib'deki evlerinden ve barınaklarından kaçtığı tahmin ediliyor. Şimdi çoğu Kuzey İdlib ve Halep e, vilayetlerinde. Buradaki e, insani durum, felaket, dondurucu e, kış koşulları altında yaşamaya çalışıyorlar diyor. E, 4 milyondan fazla sivil olduğu tahmin ediliyor diyor. Yarısından fazlası ülke içinde yer değiştirenlerden e, oluşuyor diyor. Ve birçoğu yıllardır yerinden edilmekte ve birçok kez kaçmak zorunda kalmış insanlar Yeniden yerinden edilenlerin yüzde sekseni de kadınlar ve çocuklar diyor. Birçok yaşlı insan da risk altında. Evet. Ee, bu Biz de bunu işledik birkaç kere. Ee, şimdi bu hatıl oldu. Yani artık böyle bir e, gidişat yok. Giden gitti yani. Şunu demek istiyorum. Şu sırada e, süren savaş yani Suriye ordusuyla Suriye e, Arap ordusu resmi adıyla, Suriye ordusuyla e, cihatçı e, gruplar <gülüyor> arasında artık onların içinde yok yok yani elbayı el, el, çeşit e, grup var. Cihatçı gruplar arasında, VTSK tabii, Türk Silahlı Kuvvetleri de o tarafta, arasındaki süren savaşta veya barışta neyse... E, o, o alınan efendim e, gün içerisinde geri alınan sonra tekrar e, diğer taraf tarafından alınan köylerde kasabalarda şehirlerde oturan insan yok giden gitti yani onu söylemek istiyorum dolayısıyla bu, bunların çoğu e, bu yayla da e, Reyhanlı sınırına dayandı orada e, idame ed, et, etmeye çalışıyorlar hayatlarını ettirmeye çalışıyorlar. barakalarda yaşıyorlar. Bu mülteciler yüksek komiserinin söylediği de bu. Ama sadece oraya da gitmediler. E, Afrin'e giden var. Ve esas tabii e, Suriye demokratik e, güçleri e, kontrolü altındaki bölgelere de giden oldu. Hem de epey e, oldu. Dolayısıyla bu bir tabii insani felaket e, olduğu kuşku götürmez. Yani bu ama maalesef şu, bu dünyanın yani içinde yaşadığımız bu korkunç dünyanın şöyle bir gerçeği var ki e, e, e, savaş olduğu zaman mülteci olur. Yani bir mülteci yaratmayan üretmeyen savaş veya iç savaş yoktur. Böyle bir şey yani de, de, maalesef böyle bir e, paradoks var yani bu yani mültecilik hali bir sonuçtur yani bir kendiliğinden var olan bir şey değildir yani bir şeyin sonucudur Orada umumiyeti de savacı, savaşların sonucudur şimdi Türkiye'nin e, Birleşmiş Milletler'deki New York'taki büyükelçisi de e, şöyle diyor o da hatta, tabii tabi e, İdlib'deki kriz kötüleşiyor rejim sivilleri hedef almaya şehirleri ve köyleri boşaltmaya devam ediyor burada soru işareti var tabi ee, rejimin boşalttığı falan yok yani o insanlar kendiliklerinden gidiyorlar çünkü canlarını kurtarmaları gerekiyor evet. son iki ayda bir e, milyon kişi e, internal display yani ülke içinde yerinden e, oldu diyor İdlib'te iki milyon bu belli değil tabii bu rakamda. İllîpteki insanlar şiddet, soğuk algınlığı ve yiyecek eksikliği arasında sıkışıp kalmışlardır. Bu insani trajedinin Suriye'mde tespitinde ciddi yansımaları vardır. Türkiye'yi kastediyor. Birleşmiş Milletler Gü güvenlik konseyi sesini yükseltmeli ve açık bir mesaj vermelidir. Rejim kendi halkını öldürmeyi bırakmalıdır. Zaten felaketle sonuçlanan insani durumun daha da kötüleşmesini önlemek için ihlaller derhal durdurulmalıdır. Şimdi bu çerçevede, bu mantık çerçevesinde e, bir dolu röportaj geliyor bölgeden ve e, şöyle alarmist e, ifadeler işitiyoruz, okuyoruz. E, gelecekler bizi bu sınırda öldürecekler. Öyle bir şey yok. Bu tamamen hurafe. Yani, çünkü şöyle bir gerçek var orada. Şimdi bu İdlib cepi, cebi denilen yerde e, sayısı belli olmayan cihatçı grup var. E, ve bunların içerisindeki en kallavisi e, e, bu Hayat e, Tahrir-el Şah yani El-Kaide'nin e, yani 9-11'ı yani Amerika'daki 2001'deki saldırıyı yapan şirketin e, e, e, Suriye kolu. Ve bunlar orayı araca kesiyor. Ve İblip'te yaşayan insanlar, ki orası çok zengin bir bölge aynıca Afrin gibi yani e, zeytinlikleriyle meşhur falan e, pırıl pırıl diye, biraz yani Türkiye'nin diğer e, Türkiye tarafında kalan e, toprakla aynı. Yani o yayla da falan. E şimdi e, Orada bu insanlar aslında rehine. Yani bunlar e, cihatçı e, Naum'in naziyle konuşalım. İdeolojiye e, e, paye veren insanlar falan değil. Onlar mecburen oradaki sıkışıp kalmış insanlar yani. Çünkü orası önemli bir yerdi İdlib. E, ilk başta 2011'de aşağıdaki Dara ve yukarıdaki ile beraber e, iç Savaş'ın alevlendi e, iki yerdi bunlar e, ama e, yani e, hala hazırda o insanlar a, ya cihadçılar gelsin bizi kurtarsın falan durumunda değil insanlar canlılarını kurtarıyorlar ve şöyle bir gelişme var şimdi bu bu yeni şimdi biliyorsun son e, iki ay e, iki haftadır aşağı yukarı e, orada Suriye e, Arap ordusu ilerliyor. Yani toprağı geri alıyor ve işgal altındaki toprağı diyelim artık adına öyle koyalım. Çünkü orada sayısı yabancı cihatçı da var. Yani Suriye toprağını işgal etmiş adamlar var orada yani. Unutmayalım bunu da. E şimdi bu geri alınan topraklarda ne oluyor? Bakıyorsun, inceledim. Bu Mayın temizliği yapıldıktan sonra hemen arkadan şeyden levazım falan neyse işte onların adı mayın temizliği yapanlar e, gelip e, köyleri temizliyorlar ve insanlar geri dönüyor. İnsanlar köylerine geri dönüyor. Bütün o Halep e, civarı yani e, işgal altındaki e, veya işte, cihatçı kontrolü altındaki Halep e, civarına ee, insanlar harıl geri dönmeye de devam ediyor şu sırada. Yani. E şimdi böyle bir gerçek var. E burada 900 bin işte sürekli artan bir rakam var. 900 bin, milyon, iki milyon Kesinti oldu. Bir, bir kez daha arayacağız. Cengiz Aktar'la konuşuyorduk. Ve özellikle de ben de o zaman şunları ekleyeyim. Özellikle Cihat Arpacık Independent Türkçe'den Suriyeliler özgürlükçü bir devlet talebiyle yola çıktı şimdi istedikleri sadece bir çadır diye yazmış yani İdlib'de Türk Silahlı Kuvvetleri destekli güçlerin operasyonları da Rusya'nın hava saldırıları da sürüyor kaosun içinde yaşam mücadelesi verenler yine siviller diye bir ilginç nokta koymuş ortaya bir ilginç bir gerçekliğe değinmiş oluyor e, merhaba tekrar. Yani evet tekrar bağlandık bu şeyden nerede kaldığımı bilmiyorum tabii ben konuşuyormuşum birden tekrar telefon çaldı. Evet. Evet e, yani işte şeyi de... yani, rakamlar veriyordunuz. E, e, yani iki işte 900 binden 2 milyona çıktı ve evet. e, genellikle şöyle bir e, iddia var bunlar Türkiye'ye intikal edecekler ettiler edecekler etmek üzereler falan bir kere. Ee, bunu söyledim mi bilmiyorum ama tekrarda her zaman fayda var. Sınırda duvar var. Özdeş. Evet. Sınırda bir bu Trump duvarı gibi bir duvar var. Yani onu geçmek mümkün değil zaten. Yani. Onun arkasında ordu var. Yani <gülüyor> orada TSK orada. Konuşlanmış vaziyette. Yani o insanların Türkiye'ye intikal etmesi ve işte siyasi iradenin de böyle bir niyeti olmadığı için e mümkün değil yani. Dolayısıyla bir zaten öyle bir niyet de yok. Yani insanlar orada mümkün olduğu kadar bir an evvel evlerine geri dönüp evlerini ellerine kavuşmak istiyorlar ya. Yani bir de böyle bir gerçek var. Yani bunu bir kenara not etmek gerekiyor. Çünkü yani hakikaten böyle bir baskı olsaydı yani e, ithiqa e, baskısı anlamında söylüyorum o insanlar bir şekilde gelirlerdi. Evet. Yani bu, bu bu bu hiçbir zaman unutulmaması gereken bir altın kuraldır biliyorsunuz kaç kere bunu işledik ve yani e, uçan kaçan yürüyen e, canlılar eğer canlı canlarını tehlikede de hissediyorlarsa giderler de bu giderler yani evet. onları kimse tutamaz yani duvar mu var falan da tutamaz. E şimdi orada böyle bir e, fiili durum var. Ve e, görünen o ki yani Halep kırsalından anladığımız kadarıyla e, görünen o ki insanlar e, geri dönüyor ve niyette o. Tabii zor çok zor bir mesele. Şimdi orada dediğim gibi sayısı belli olmayan sayıda bir cihaz kütle var, kütle hatta. E, bu kütle e, ne olacak, e, nereye kadar çekilecek falan bütün bunlar... Soru işareti ama e, yani e, mesele e, denildiği kadar e, şey değil. Yani bu e, yani, Türkiye'ye etkisi e, sanırım e, çok sınırlı olacak. Yani Türkiye'ye mülteci anlamında etkisi sınırlı olacak. Öyle gözüküyor. Şimdi bunu, bunu kullanarak... Yani bu o yüzden Birleşmiş Milletler'deki temsilcinin ifadelerini hatırlattım. Bunu kullanarak hafta başında biliyorsunuz Cumhurbaşkanı dörtlü bir zirve çağrısında bulundu. Fransa, Almanya, Rusya ve Türkiye İstanbul'da 5 Mart'ta toplanacak diye haber geldi bunun fos çıktı bu biliyorsunuz bunun gerçek olmadığı evet. yani hemen yani Rusya ya reddettiğini e, söyledi evet. ee, Rusya böyle bir dedi, niyetimiz böyle... olmadığını niyetimiz yok dedi daha doğrusu İran'la yok, yok, görüşürüz evet. tabi tabi yani öyle bir şey yok bu diğerleri tamamen kendi kendine ama bunun nedeni bu, bunun nedeni şu yani orada ateşkes ilan edilmelidir peki tamam ateşkes güzel bir şey Ateşkes il ilan edilmedi, Zira e, mülteci e, geliyor. E, mülteciler Türkiye'ye giriyor. Oradan İranistan'a geçecek. Oradan da Avrupa'ya intikal edecek. Bunu duyan zaten e, Macron ve özellikle Merkel e, uykusundan uyandı tabii. Ondan sonra kabuklar görmeye başladı falan. İstanbul denince zaten hemen hazır bavul. Ondan sonra ama geliyoruz dediler ve ortada kaldılar ya. Yani. Çünkü hesap şu aslında hesap mülteciler falan değil hesap orada bir, e, bir ateşket ilan edip e, şu sırada e, cihatçıları oradan çıkarmak üzere askeri bir operasyon başlatmış olan Suriye ordusunu durdurmak ve cihatçıların toparlanmasını sağlamak maalesef. Yani böyle bir şey, böyle bir sorun var. Yani biz bu işlerden anlamayız, tatsik de etmeyiz. Ama e, yani real politik olarak baktığımızda görünen bu Ömer, Evet, Evet, şey, ben de ufak bir ilavede bulunayım o zaman. Bu sen Telefon bağlantısı da kesildiğinde de azıcık değinme fırsatım olmuştu. Cihat Arpacık orada bölgede, Independent hmm. Türkiye, e, Türkçe adına bayağı bölgede çalışıyor oradan yazmış e, iki önemli şey söylüyor bir tanesi e, yani Suriye'de iç savaşın başlamasından iki yıl sonra 2013'te karayoluyla Laski'den çıkıp Laski kırsalından onlarca saat yol gidip değiriz zora kadar ulaşabilen bir gazeteci olarak şimdi muhalif hatların tamamını iki saatte kat edebiliyorum diyor bu önemli bir Tabii. değişmeyi gösteriyor Evet, evet. Ve yani e, Assistant e, Coordination Unit, (ACU) diye bilen, bilinen bir eğitim ve sosyal faaliyetler düzenleyen bir kuruluşun genel müdürü Muhammed Hasno da iç savaş öncesi 800 bin nüfusa sahip olan İdlib bugün 4 milyona yaklaştı diyor. Evet evet, evet. evet, evet. Yani bu senin söylediklerini de doğrular nitelikte. Bir de çok önemli geldi bana. Halep'in batısındaki yerleşim yerlerini kaybeden muhaliflerin elinde, yani bu Esad'ın saldırılarıyla diyor, evet. şeyin büyük ölçüdeki desteğiyle. Evet, sizin evet. bahsettiğim yerler diyorlar. Evet, Halep'in evet. batısı evet. Ve İran'ın ve Rusya'nın büyük desteği olmasına rağmen asıl Esad'ın saldırısı diyor. Orada batısındaki yerleşim yerlerini kaybeden muhaliflerin elinde, Türkiye Türk Silahlı Kuvvetleri destekli güçlerin bulunduğu Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerini saymazsak küçük bir toprak kaldı. Bu, burada da ideolojik olarak birbirine zıt gruplar faaliyet gösteriyor ama evet. rejim kente yaklaşmışken aradaki ihtilaflar görünmez çizgiler haline gelmiş durumda diyor. Ama işte o o defterler kapandı artık yani orada Halepliler evlerine geri döndüler. Çünkü en şu arada en güvenli yer Halep yani geride kaldı çünkü İdlib'e doğru ilerliyor artık ordu yani. Evet. Burada da artık yani bu muhalefet bütün bu lafları kullanırken de artık yani hakikaten biraz cımbızla kullanmamız gerekiyor. Çünkü muhalefet olan dediğimizde bakıyorsun adam... Ee, Uygur çıkıyor, öbür Çeşen çıkıyor, öbür Malezyalı çıkıyor, Pakistanlılar çıkıyor falan artık bunun muhalefetle falan bir alakası kalmadı, bu an başka bir şey oldu yani. Evet, bunu yani da görmek yerim maalesef. Cihat artık da bunu ima ediyor herhalde zaten aradaki çizgilerde kalktı ortadan. Her diğerleri arasındaki a fark. Diyor. Yani tuhaf artık böyle bir orada bir, bir acem başka şeyler oluyor kafalar falan kesiliyor bu arada yani onu da görüyorsunuz belki sosyal medyada şimdi şimdi bir taraftan böyle şeyler olurken vaktimiz azaldı diğer taraftan da kimsenin bahsetmediği başka bir e, halde var e, bu e, TSK e, kontrolündeki e, Rasulayn kasabasında bir e, su pompası var e, hmm. ve bu so su pompası Hatke, e, Tel ve e, bu e, işitli, e, dağlı, e, tutsakların bulunduğu e, El Hol ve Şedadi kamplarına su e, su veriyor bu bu bu, bu sistem e, pompa istasyonu bu ondan sonra de e, iki gün önce. E, istasyonu bu TPK e, e, kapattı. 460 bin kişi susun. İki gündür, üç Allah. gündür. Kimse Bilmiyorum. bahsetmiyor bundan. Evet. evet. Biz böyle bir böyle böyle bir şey var ve e, cezalandırılıyor yani ve üstelik kendi adamlarını cezalandırıyorlar yani oradaki işitileri. Ve tabii orada bir dünya kadar dünya kadar da. IDP yani yerinden olmuş insan da var tabii de. Toplam nüfus 460 bin. Herkes dahil Şimdi bu, bu hiç bu haber bile olmuyor. Bir, bir şeyde el monitör da çıktı galiba. Daha doğrusu el monitor açıklama yapmışlar. Ee, ve Birleşmiş Milletler öyle havaya bakıp ıslık çalıyor. Şimdi e, bir gelişme daha var. O da son derece endişe verici. Şimdi biliyorsunuz bu yıl sonunda, geçen yılın sonunda... insan'i Yardım Konvoylarının Geçiş Kapıları ile ilgili bir Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı meselesi vardı. Hatırlıyorsunuz evet, değil mi? Evet, konuşmuştuk tabii bunu. İki tane kapı kaldıydı. İki evet. kapı da şeyden giren, bu Yayladağ tarafından giren evet. kapılarda. Artık onlar da ne oldu belli değil. Orada kan gövdeyi götürüyor. Şimdi bir üçüncü kapının açılması konusunda bu Birleşmiş Milletlerdeki Türk Büyükelçisi bunun Tel Abyad olması gerektiği konusunda ısrar ediyorlardı zaten. Ve niye? Çünkü bu Irak'tan gelen kapı Yarubya kapısı Irak-Suriye arasındaki kapıyı kapattılar. Yani gerekçe de efendim, Rusya ve Çin ee, bunu e, bunun arkasında sen e, orada Suriye Devleti hakim değilmiş e, o yüzden e, o kapı kapanması gerekiyor olmadı zaten kapandı kapı şimdi resmi konvoylar oradan girmiyor peki nereden gitsin e, e, isteniyor dediğim gibi bilkelsin de söylediği gibi ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Güter eş'inde de Aa, oradan yapalım artık dedi Tel Aviv'ten Şimdi e, TSK kontrolündeki bir bölgeden insani yardım girecek ve e, hakikaten <gülüyor> orada da milyonlarca yerinden edilmiş insana yani SDS kontrolündeki e, bölgedeki insana insani yardım dağıtacak. İyi mi? Böyle bir şey olabilir mi? <gülüyor> evet, çok acayip. Yani olacak işte. Yani tam bir keşmekeş. <gülüyor> e, evet. Kaos ve tabii şu var yani bütün bu Bilgiler özellikle başından beri üstünde durduğumuz altını çizdiğimiz bu İdlib'le ilgili bilgiler hepsi ikinci el bilgiler. Yani bu işte insanlar ölüyor, bitiyor, mahvoluyor falan. Oraya gidebilen e, gazeteci sayısı yani bir elin e, beş parmağını geçmez. Gitmiyorlar zaten. Gitmiyorlar, gidemiyorlar çünkü e, mümkün değildir yani. Savaş sürüyor sırada orada sırada e, Ama diğer taraftan biliniyor ki yani geri alınan e, yerleşim birimlerine e, hızla insanlar geri dönüyor. Durum budur. Evet. E, bir de haftaya istersen şeyi de konuşalım. E, Özdeş'in önemli üzerinde durduğu bir şey. Lesboskios gibi adalarda haftalardır o, süren bir göçmen oluyor. kıyamet var. Onu sen de yakından izlediğin tabii, için tabii, belki tabii. haftaya onu da konuşmamız iyi olabilir. İyi olur tamam. Yapalım çünkü hala da, da hala muğlak ortada hükümet son kararını vermedi daha. ama büyük baskı var. Evet evet. Yani evet, kaygı verici konuşalım. gelişmeler var. Evet. Bu arada da şarkımızı bu se bekliyorum. Evet, özdeş seçti. Biraz evet. kısaltmak zorunda kaldık maalesef süre dolayısıyla 3 evet. dakika civarında ama müz müzisyen Tarık Aslan ve arkadaşlarından oluşan müzik grubu Ortak Doğu Orta apostrof. ortadır, ha, ortadır, ha, güzel. O, evet Apostrofla <gülüyor> K'la Mülteci Makamı isimli şarkılar Söz <gülüyor> ve Müziği Suriyeli Kürt müzisyen Hüseyin Hacca Memo ait şarkının Türkçe bölümlerindeki sözleri de koyduk şöyle sözleri beğeneceksin herhalde eğer sizin meydanlarınızda caddelerde sokaklarınızda dilenciler olduysak özür dileriz eğer sizin iş yerlerinizde, atölyelerde, tarlalarınızda kaçak işçi olduysak özür dileriz. Eğer sizin kıyılarınıza, kumsala, plajlarınıza cesetlerimiz vurduysa özür dileriz. Şikayet edemem ben maazallah. Timsah gözyaşlarında boğulduk valla. Ben bir mülteciyim diye bitiyor. Of, vallahi bir bravo valla. Cengiz çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür Görüşmek üzere. üzere bu Mehe bu mal mehe bu al ben Çm dostu Shabbat Ne şad o dinle hep fıstı, Meydanlarımız caddelerde sokaklarımızda de sokaklarımız Dilenciler olduysak özür dileriz Eğer sizin iş yerlerinizde Atölyelerde tarlanızda Kaçak işçi olduysak özür dileriz Eğer sizin bilin Flajlarını savacağız. <Gülüyor> Sakız yaşlarımda olduk vallah Şikayet etmem et ben malzallah Biz sakız yaşlarımda olduk vallah Ben bir ...Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar. Açık Gazete. Evet Açık Radyo, Açık Gazetesi. Onun ve saat 9.38, 9.40'a geliyor. Ve biz devam ediyoruz yolumuza. Şimdi e, bu notları ve göçmen meselesini konuştuktan sonra Türkiye'ye de geçeceğiz ama birkaç uluslararası haber daha verelim bir de sürekli olarak bahsettiğimiz yeni idölümüz Naomi Zayb'dan sonra biz eski idölümüzden de bir haber verelim Greta Thunberg İsveçli iklim aktivisti Bristol'a geçti ve bir internetten de harika bir fotoğraf paylaşıyorlar. Malala Yousafzai ile birlikte Oxford Üniversitesi'nde Nobel Barış Ödülü'nü en genç kazanan kişi olan Malala Yousafzai de orada öğrenci Afgan kendisi ve kadınların eğitim hakkını savunmasıyla büyük saldırılara falan da uğramıştı. Son derece cesur bir genç kadın. Ben Greta Thunberg de şey yazmış kendi sitesinde ...ama şeyinde Twitter evet. hesabında e, ...idollerimden... şeyle beraber görüyorsunuz bizi diye ikimizi... alayla buluştuk diyor. E, Thunberg de hem 2019'da hem de 2020'de Nobel Barış Ödülüne aday gösterilenlerden biri Lady Margaret e, salonunda Yusuf Zayi'nin de, devam etti Oxford Koleji'nde aktivizm tartışmışlar ve iklim krizi ve protesto hakkında ikisi birden konuşma yapmışlar. Ve kolejin e, müdürü e, durumunda olan Alan Rusbridger'da kendi Instagram hesabından Thunberg'in bir resmini koymuş ve Thunberg'i e, misafir etmekten büyük onur duyduğunu ve öğrencilere konuşma yapmasından da büyük, büyük bir mükemmel bir fırsat olduğunu söylemiş Yusuf Zahide Manalai Yusuf Za'de kendi fotoğrafını koymuş birlikte fotoğrafı koymuş Twitter'dan ve şöyle demiş okulu kıracağım uğruna kıracağım tek insan Greta'dır <gülüyor> diye böyle bir hoşluk var bunu da ortaya koyalım ve devam edelim Hindistan'da da Yeni Delhi'de feci şeyler Olmakta Hindu Müslüman Gruplar çatışması var 13 ölü var e, Ve ziyaret. Trump'ın ziyareti Sırasında bu arada gerçekleşiyor Trump tabi ki 200 milyon Müslümanın hak ve özgürlük mücadelesine Dair tek bir kelime Etmiş Etmedi. durumda 200, değil Hatta 250'ye vardı söyleniyor şu sıralarda Aksine arkadaşım falan Diyerek Modi ile çok yakın ilişki Sarmaş dolaşlar yani böyle açıklamalarda evet, Modi'de faşistlerin yani bayağı ciddi nazi denebilecek RSS Partisi'nin desteğiyle iktidarda olup Müslümanlara yani ülke nüfusunun da 8'de bir midir nedir? Evet. Olan Müslümanlara ikinci sınıf vatandaşlığı dayatan korkunç bir bir, bir vatandaş faşist. vatandaşlık yasası gündemde bir tasarı şu anda ve Müslüman ülkede yaşayan Müslümanların ikinci sınıf yani bir dize hak kaybına sebep şey oluyor dolayısıyla Müslümanlar İnsandan da bile sayılmayacaklar neyse e, dolayısıyla yani. Müslümanlar da isyan e, halindeler ama e, iktidara yakın paramiliterler de boş durmuyorlar ve bu gösterilere saldırıyorlar. Üniversitelere de Evet ağır üniversitelere saldırı, saldırıyorlar. E, dışarıdan e, şu ana yönetiniz. kadar e, yani bu 2-3 gündür Trump ziyareti sırasında Müslümanların Verdiği mücadeleye Saldıran paramiliterler ve polis güçleri 10 kişiyi öldürmüş 150 kadar yaralı var Bunlar tabi dün akşamın Haberleriydi yani belki Biraz yani daha bu, bu, artmış olabilir Bugünün haberi şeydi Yani 13 kişi öldü 13, diye 13, 13. E, Bir saat önceki bir, bir buçuk saat önceki Haber BBC Çeşitli camilerde ateşe veriliyor evet. bu arada Gö, e, Karşı görüş göster, Gösterici demeyin, paramiliterler diyelim tarafından. Yeni vatandaşlık yasası çünkü Pakistan'dan, Bangladeş'ten ve Afganistan'dan ülkeye gelen ve Müslüman olmayan yasa dışı mülteci deniyor onlara. Tabi adı o. illegal Vatandaşlık hakkı e, tanıyor. Ama e, Müslüman olanlara böyle bir şey tanımıyor. Evet. Çok güzel yani. E, son çatışmalarda Hindistan'ın başkentinde onlarca yıldır yaşanan en fazla ölümlü olay oldu. Tamamen böyle e, Gizli polisin paramiliter grupların örgütlediği bir şey. Öğrencilere palalarla, çekiçlerle filan saldırdılar Delhi Üniversitesi'nde galiba. Çok ağır şeyler oluyor. Her ne kadar paramiliterler, palalılar vesaire kullansa da son 3-4 aydır Hindistan'da hükümete karşı dev gösterilerin olduğunu evet. hatırlatmakta fayda var. Şimdi 200 da... milyon... Hani Müslüman bir yandan mücadeleye girmiş durumda. Daha geçtiğimiz ay 250 milyon kişi insanlık tarihinin en büyük genel grevini örgütlemişlerdi. Ondan önce ise kadınların özellikle bu tecavüz meselesine karşı kaç kilometreydi? Unuttum 70-80 kilometre belki daha fazla daha bir fazla, evet. e, uzunlukta e, ucu evet, insan bir zinciri yüz. yaptıkları yüz binlerce kadının bir araya geldiği gösteriler oluyordu. Dolayısıyla Modi hükümeti aslında sarsılıyor bir yandan da. Ama ki sarsıldıkça da şiddetleniyor. Evet, tabi. E, Otoriterleşiyor. Devletlerin buluşması oldu. Üç milyar dolar, üç buçuk milyar dolarlıkta silah anlaşmasını imzalayıverdiler. Evet, verdiler. Evet. Amerika Birleşik Devletleri Trump destek dedi. verip ayakta tutmaya bir yandan evet. tabii çalışıyor. çalış. Çok ağır. dünyanın her yerinde giderek güçsüzleşen e, iktidarlar zor yoluna otoriterleşmeye başvuruyorlar demek ki. Evet bunu özellikle söyleyeceğiz Tabi Müslümanların büyük savuncusu olduğunu söyleyen ve böyle davranan hükümet ve iktidardan da şeyden hiç bahis yok Hindistan'daki bu şeylere de Çin'deki Uygur Türklerine yapılandan da bahis evet. yok Hiç sesleri çıkmaması da çok dikkat çekici tabi Şimdi hızla devam edelim Osman Kavala'nın avukatı İlkan Koyuncu da Gezi davasında verilen beraat kararının Ardından yeniden tutuklanmasına kadar Geçen süreçte neler Yaşandığını da 10 e, serilik bir video ile Anlatmış çok ilginç aslında e, Bir anette <gülüyor> Azami tutukluk süresi de Dün dolduğunu söylüyor Bu çok ilginç teknik olarak Da imkansız artık e bunu şeyde Bahsetmiştik, bahsetmiştik. Evet yani e, hak savunucusu ve iş insanı Osman Kavala'nın avukatı İlhan Koyuncu diyor ki Gezi davasında tahliye verildiği gün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yaptığı basın açıklamasının Cumhurbaşkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Erdoğan'ın beyanlarına kadar süreç üzerinde konuşuyor ve Osman Kavala'nın ne emniyette ne de savcılıkta sorgusu yapıldı diyor. Yani artık hukukun ha harfi bile olmayan bir süreçten bahsediyoruz. Yani sıfırlanmış durumda hukuki usul usulde esas da hiçbir yerde ifadesi alınmadı. Ve doğrudan su ceza hakimliğine tutuklanmasına yönelik bir sevk kağıdıyla sevk edildiğini söylüyor. Savcıyla da görüşmemiş. Çünkü savcı bir şey bırakmış not bırakıp gitmiş yani hakikaten insanın yani korku filmlerinde olduğu gibi bir şey kafkasal bir durum ve yani diyor ki Osman Kavala'nın şu an tutuklu bulunduğu dosyadan 11 Ekim 2019'da zaten tahliye edildi bu ikinci davada oyuncu diyor. 18 Ekim 2017'de tutuklanmıştı. Yeni yargı paketindeki kanuna dayanarak buna reform filan da diyorlar ya işte adı reform buradaki kanuna dayanarak 2 yıllık tutukluk süresini dolduran Kavala'nın 25 Şubat 2020'de tahliye edilmesi gerekiyor dedi. Bu bir zorunluktur dedi bütün şeylere rağmen soruşturma aşamasında tutukluk süresi çünkü en fazla 2 yıl olabilir. Bu Osman Kavala'nın ikinci tutukluluğu daha önceden var olan bir soruşturmaya ilişkin olarak ikinci kez tutuklandı. Birinci yargı paketi olarak geçen kanuna göre <gülüyor> atfedilen suçu da kapsayan bir şekilde soruşturma aşamasında tutukluluk süresi en fazla iki sene olabilir. Normalde bir buçuk sene ol olabilir ama gerekçe gösterilerek en fazla işte maksimum iki seneye kadar uzatılabilir. Göz altında geçen sürelerde tabii ki tutukluğa dahildir diyor. Şimdi Kavala 18 Ekim 2017'de tutuklandı. 11 Ekim 2019'da aynı soruşturmadan tahliye edildi. Yani Osman Kavala ikinci kez gözaltına alındığında iki senenin dolmasına tam yedi gün vardı. <gülüyor> Şimdi tekrar gözaltına alındı. 18 Şubat'ta tekrar tutuklandı. Dolayısıyla 25 Şubat 2020'de bugün diyor yani tabii dün oldu. Kavala'nın tutukluluğunun ikinci senesi doluyor doldu yasa hakime savcıya bir takdir yetkisi veren bir durumda değil takdir yetkisi yok esnek değil kanun bu bir kanundur ve kanunlar bütün kanunlarda olduğu gibi emredicidir tahliye edilmek zorunda diyor böyle bir yani hukuk garabeti bile diyemeyeceğim sadece garabet diyeceğim bir başka ilginç garabette Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın HDP'nin dördüncü evet. olağan kongresi hakkında soruşturma başlatması. Ne diyorsun buna? E, hukuk işliyor herhalde çünkü <gülüyor> memlekette bazen <gülüyor> ama tersten işliyor. Devlet Bahçeli hedef göstermişti HDP kongresini derhal savcıları göreve çağırıyorum demişti. Koalisyon ortağının daha doğrusu ittifak ortağının sözünü derhal yerine getirmiş savcılar. Milliyetçi Eldir... Hareket Partisi Genel Başkanı'ndan bahsediyoruz Bahçeli. Evet. HDP'nin bölücü kongresi hakkında mutlaka cezai tatbikatı başlamalı gecikmeksizin soruşturma açmalıdır. Türkiye muz cumhuriyeti değildir. Çadır devleti değildir. Hepsi aynı alçak karanlık yolu yolcularıdır diyor. Gerekçesi de Slide gösteri sırasında Abdullah Öcalan'ın fotoğrafı da yer almış. Dolayısıyla silahlı terör örgütü propagandası diye suçluyor Bahçeli bir yandan. Ama daha çok yakın zamana kadar hani çözüm süreci olduğunu, mektuplarının okunduğunu herhalde meydanlarda kendisi de unutuyor. Evet, Ve bir, bir öğretim üyesinin de apar topar İmralı'ya gidip, Konuşma yaptı. Evet Tecik değil mi seçimlerden rağmen, önce? Evet seçimlerden önce çok hükümetin bilgisi haricinde olduğunu düşünmüyoruz herhalde hiç kimse. Peki bir de Fatih Portakal, Fox, Fox televizyonunun ana haber sunucusu gazeteci Fatih Portakal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fox önce gazete olsun yalan haber üretmeyi bıraksın sözlerine yanıt vermiş. ...ben de bunu ilk görünce şaşırmıştım... ...Fox diye bir gazetede çıkıyor olsa... <gülüyor> ...Özdeş de getirirdi... ...burada sabahları <gülüyor> okurduk... <gülüyor> ...diye bakmıştım... ...değilmiş zaten... ...gazete değiliz ama demiş Fatih Portakal... ...gazete değiliz ama yalan haber yapmıyoruz... ...habere yalan diyorsanız bizi mahkemeye verin... ...sözler ortada demiş... ...yani Fox muhabirinin... ...Libya'da birkaç tane şehit var... ...ifadeniz tartışıldı sözlerinin... ...tartışma yarattığını söylemesi üzerine... ...Fox önce gazete olsun, medya olsun... ...yalan haber üretmeyi bırakın demişti. Bu Trump'ı da hatırlatan bir... E, ...konuşma tarzı. Çok hatırlatıyor. Yalan haber diyor. Birçok konuda. Yani Yalnız, terse dönmüş Trump... durumda ilişkiler. Biliyorsunuz Fox News, Trump destekçisi diye bilinir şeyde. Evet. <gülüyor> ABD'de muhafazakardır. Neredeyse bir tek... E, ...Trump'ın sevdiği nadir... ...medya organlarından... ...diğerlerine fake news diyordu. Türkiye'de ilişkiler değişmiş. Evet yani yalan haber yapmıyoruz diyor kendi sözü ortada biz doğru haber yapıyoruz diyor zaten nitekim bir kez daha tekrarlamış erdoğan'da bir iki tane şeydimiz oldu demiş bu evet. birkaç yerine bir iki demiş galiba iki tane dedi i̇ki daha tane. önce birkaç tane, bir tane şeyimiz bir, iki, iki tane iki tane dedi gene tane hesabıyla ama onların da nasıl gömüldüğü falan konusu da ortada değil yok yani cenaze şey cenaze töreni yapın. neyse Mersin'de ve Elazığ'da ve SGK'da da doğru haber yaptık diyor yani Sabiha Gökçen olayında herhalde her birinin arkasındayız yani deprem haberlerinden sonra yalan diyorsanız bizi mahkemeye verin Vermiyorsunuz da Alın işte buradaki haberde Cumhurbaşkanı kendi sözünü söyledi Biz doğru haber yapmaya devam edeceğiz Biz gazetemiz yok Bir gazetemiz ama haber kanalı da etkili Genel müdürümüze söyleriz gazetede etkili olabilir bence Gazete de kuralım diyor <gülüyor> e, Bu Sabiha Gökçen olayı Üzerine pilotlar derneği de bir açıklama yaptı Biliyorsunuz iş döndü dolaştı ...pilotun üzerine kaldı. Hani Başka hiçbir mesele yokmuş Ve tutuklandı apar topar. Gibi. İnanılmaz evet, bir şey. Yani, Pilotlar Derneği hemen vardı. bir açıklama yaptı dün. E, kazanın bütün yönleri açığa çıkmadan... ...sorumluluğu pilota yöneltmek... ...genel uçuş güvenliğini zedeler diyor. Çünkü uçuşlar bir yandan devam ediyor. E, ve pilotların... ...endişelendiğini... E, ...anlatmaya çalışıyor Pilotlar Derneği. Bu aşamada pilotin... ...tek ve yegane sorumlu kişi olarak... ...algılanması... Halen diyakat ile görevlerini sürdürmekte olan binlerce pilotun karar alma süreçlerinde yaptırım korkusu yaşamasına neden olacak ve gerektiğinde anlık şekilde bağımsız karar alma ve inisiyatif kullanma yeteneklerini zedeleyerek kokpitte tedirginlik yaratacaktır diye bir açıklama var. Evet çok önemli bence de o. Bir çok önemli açıklama da Kılıçdaroğlu'ndan geldi Erdoğan'a yani Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı. Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Recep Erdoğan'ın birkaç tane şehidimiz var ve şehitler tepesi boş kalmayacak sözlerine sert bir dille yanıt verdiği haberi var. T24'ten bunu alıyoruz. Erdoğan'a şehitler tepesi boş kalmayacaksa çocuklarını gönder oraya diye tepki göstermiş. İdlib ve Libya'da neler olduğunu sorarak o zaman mecliste kapalı oturum yapalım demiş bize de haber verin yani Erdoğan'ın damadı Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergahında arsa aldığına ilişkin tartışmalara da değinmiş burada bir tartışma mı vardı kimse yalanlayamıyor demiş Cumhuriyet Gazetesi'nin konuyla ilgili yaptığı haberlere getirilen engelleme kararı alan hakimlere bu kararı verenler hakim değil ...sarayın köleleridir demiş... ...ilginç aslında çünkü... ...yani... ...yalanlama... ...getirdi... ...haber yasağı getirdi... ...erişim yasağı... ...ondan sonra erişim yasağı geldi... ...haberine de erişim yasağı getirdi... ...şimdi bu... ...haber yasağının erişim yasağı... ...getirildiği haberine erişim yasağı... ...getirildiği haberine de erişim yasağı... ...getirilecek mi bilmiyorum... ...ama böyle... Ee, ana muhalefet lideri ayrıca Egemen Bağış'ın Prag Büyükelçisi yapılması için de Büyükelçilik namuslu insanların yapması gereken bir görevdir. Ama ayakkabı kutusuna da rüşvet alan bir adama Büyükelçi derseniz namuslu ve şerefli kavramını kirletirsiniz sözlerini dile getirmiş. Ozan Ceyhun'un Viyana Büyükelçisi yapılması için ise onu da Sayın Bahçeli'ye armağan ediyorum demiş. Ve şöyle öne çıkanlardan bir özet yapalım. Ee, adaletin son 18 yılda çok büyük kayıplar verdiğini biliyoruz diyor Kılıçdaroğlu. Güven kaybı yaşadığını biliyoruz. Adalete duyulan güvenin yerlerde süründüğünü ben söylemiyorum. Hakimler söylüyor. Yargıtay Başkanı'na, Anayasa Mahkemesi Başkanı'na sorun. Aynı şeyi söyleyecektir. Adalete duyulan güven giderek ivme kaybediyor. Haksızlığa uğradığımızda başvuracağımız yer... Adalet kurumu olmalıydı diyor. Etik ilkeleri belirleyen bildirge şu diyor. Adalet Bakanlığı'nın internet sitesine girip bunu orada görebilirsiniz. Hakim ve savcılar insan onuruna saygılıdır. Herkese eşit davranırlar. Bu birinci kural. İkinci kural bağımsızdırlar hakimler ve savcılar. Üçüncü kural tarafsızdırlar. Adalet Bakanlığı'nın internet sitesinden okuyor. Dört, dürüsttürler. Beş, yargıya olan güveni temsil ederler. Altı, mahremiyeti gözetirler. Özel hayatın gizliliğini yani. Yedi, mesleğe yaraşır şekilde davranırlar. Sekiz, yetkindirler ve mesleklerinde özenli davranırlar. Ondan sonra da, bunu saydıktan sonra da diyor ki ol bu kuralların hepsine herkes imza atar ve devam ediyor. Bu bildirge. Türkiye Cumhuriyeti hakimleri ve savcılarının takip edeceği bağlayıcı bir bildirgedir diyor. Yani insan onuruna saygılı, eşit, bağımsız, tarafsız, dürüst, güvenli temsil ediyorlar. Mahremiyeti gözetiyorlar, mesleğe yaraşır şekilde davranıyor, yetkin ve özenli olmak zorundalar. Yani e, geçenlerde imzalanan bildirgede yürütme organının doğrudan müdahalesi kabul edilemez boyutlara ulaşmıştır deniyor ve devam ediyor. Hakimler, savcılar kurulu mevcut yapısıyla tamamen siyasileşmiş ve yürütmenin talimat niteliğindeki açıklamalarını görev addetmiştir. Türkiye Cumhuriyet tarihinin en ağır yargı krizini yaşamaktadır. Bunu barolarda söyledi. ...kaç baro bir araya geldi... 20 22 ikiydi galiba... ...ama aralarındaki... ...en kalabalık avukat... ...üyeleri olan baroların... ...tamamı vardı... <gülüyor> ...dolayısıyla avukatların çok büyük çoğunluğunun... ...biridir sayabiliriz... ...tarihten gelen bütün o adalet duygusunun... perçinlenmesi gerekirken... ...giderek zemin kaybettiğini... ...görüyoruz demiş... ...Osman Kavala konusunda... ...dünyanın bütün nehirleri adalete susamış... ...bir insanın susuzluğunu gidermeye... ...yetmez diyor. Bir kişiye yapılan haksızlığı, zulmü... ...kabul edemeyiz. Zulme karşı sesimizi yükseltmezsek... ...sadece düşüncelerimizi... ...değil insanlığımızı da... ...kaybetmiş oluruz. Mahkeme... ...oturuyor, beraat kararı veriyor. Odasındaki bütün eşyaları dağıtıyor. Yani buzdolabını ve televizyonunu... ...verdiğini açıkladı Osman evet. Kavala... ...daliye kararı evet. alınca nasıl olsa beraat ediyorum diye cezaevi aracındayken Erdoğan konuşuyor dün onu beraat ettirmeye kalktılar diyor kimsin sen ya kimsin sen demiş ee, Kılıçdaroğlu bu lafı eden insanda adalet duygusu yoktur hemen harekete geçirdi cezaevi arasında aracındayken yine e, hapishaneye götürüldü bu mudur hak hukuk Buna aklı başında olan kişinin itiraz etmesi lazım. Bunun siyasi yönü yoktur arkadaşlar. Bu insani, ahlaki bir meseledir. Artık hakimler, savcılar, alçak kurulu diyebiliriz. Hemen toplanıyorlar, o yargıç hakkında hemen soruşturma açıyorlar. Biz de kalkıp bu ülkede adalet var diyeceğiz. Öyle mi diyor. Kanal İstanbul'la ilgili de Cumhuriyet Gazetesi'ne getirilen yasakla da ilgili bir damat İstanbul olayı var. Kanal İstanbul güzergahında yer kapatmış. Kimse yalanlayamıyor. Yayınlıyor Cumhuriyet Gazetesi. Sonra hemen yayın yasağı getiriyorlar. Bunun üzerine gazete erişim yasağı getirildi diye haber yapıyor. Buna da ceza getiriliyor. Bunlar hakim mi? Sarayın köleleri mi? Bu kararı verenler hakim değil sarayın köleleridir. Man Adası yolsuzluğunu açıkladık. Yönettiği devlete bakın, yönettiği devlete vergi vermemek için 15 milyon dolar para döndü, 5 kuruş para vermediler. Banka dekontlar bana ait diyor. Para hareketlerinin tamamı doğru yani. Slip kayıtlarının tamamı doğru. Ne oldu? <gülüyor> Belgesel yaptık, yayın yasağı getirildi. O yasağı veren hakimin vicdanı, hakimlik ahlakı var mı? Sonra eleştirdim diye tazminat davaları açıldı diyor Kılıçdaroğlu. Önce benim davamın düştüğü hakimler değiştirildi. Sandılar ki ben geri adım atacağım. Sizin feriştahınız gelse geri, at, geri adım atmayacağım diyor Kılıçdaroğlu. Dış politikasında da Filistin bile bizi desteklemiyor bugün demiş. Bunları söylerken Türkiye'nin mavi vatanda daha güçlü olması gerektiğini ifade etmek için söyledim dedikten sonra da şöyle diyor herkesle kavga ettiler Herkesle kahramanlık edebiyatı yapıyor sen kim kahraman kim ya? Süleyman Şah türbesini kaçırana kahraman mı denir egemen güçlerin gösterdiği havucun peşinden koşmayacaksınız kahraman Trump bir süre geçiyor hain Trump oluyor dışişleri bakanlığının sağlıklı bir politikası yok mu sarayda oturup dış politika belirliyorlar ...defalarca söyledim... ...tek bir Mehmetçiğimizin tırnağı... ...bütün Suriye'den daha değerlidir... ...gibi de biraz milliyetçi bir... ...ifade kullanmış... Ee, ...türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni... ...egemen güçlerin maşası haline getirecek kadar... ...bu ülkeye yapılacak başka ihanet... ...yoktur diyor... ...neden... ...niye mecliste kapalı oturumda bilgi vermiyorlar... ...ne oluyor bu İdlib'de... ...ne oluyor bu Libya'da... ...biz bunu öğrenmek zorundayız diyor ve işte bu ayakkabı kutusunda rüşvet alan birini Büyükelçi diye veremezsiniz diyor koyamazsınız ayakkabı kutusunda rüşvet alan adam nasıl büyük elçi tayin edilir ve şeyi de söylüyor bir bir büyükelçimiz daha var demiş mesela. Şaban Dişli bir milyon dolar rüşvet alan adam belgesini ortaya koyduk. O da şimdi büyükelçi. Ama iki kişi var. Onların da hakkı büyükelçilik. Muammer Güler o büyük götürdü. <gülüyor> Diğeri Zafer Çağlayan desek ki Moskova büyükelçisi yanlış yapmış olmayız. Neden? Saat merakı var. En iyisi İsviçre diyor oraya büyük elçi Belki unutmuşsunuzdur hatırlatayım. Zafer Çağlayan 28 seferde 52 milyon dolar rüşvet aldı. Muammer Güler 10 seferde 10 milyon dolar rüşvet aldı. Egemen Bağış 3 seferde 1 milyon dolar. Şabah de. belgesiyle ortaya koyduk. O da ondan beslendi diyor. Ve 18 yıl önceki sözlerini de hatırlatmış Recep Tayyip Erdoğan'ın. <gülüyor> bu ülke bu hale geldiyse bugün benim Anadolu'daki vatandaşın konteynerlerden evine azık götürüyorsa vatandaşım meydanlar açız açız diye bağırıyorsa evinin kirasını suyunu ödeyemiyorsa ve artık yandım Allah diyorsa benim halkım vatandaşım ben bu hale Türkiye'yi kim getirdi bu hükümet getirmedi mi bu ülkenin ortakları olarak bunun sorumluluğunu taşımıyorlar mı demiş. Erdoğan söylemiş. Bu sözler iktidara gelmeden önce Erdoğan'a ait sözler diyor. Şimdi her vatandaşımız elini vicdanına koyup söylemesi lazım. 18 yıl önce ne şimdi yaşananlar arasında bir fark var mı diyor. İşsizlikten de bahsetmiş ayrıntılı bir Bit bitirirken ben bir farktan söz edeyim. 18 yıl önce tam bunu söylemiş. E, dün evrensel çok önemli bir haber e, yani bir ayrıntıyı aslında diğer e, basın yayın organlarında yer almadı. AKP'li bir vekile aydın milletvekili Rıza Posacı'ya mazot gübre destek ödemelerinin gerçekleştirilmemesi sebebiyle veryansın neden bir çiftçi demiş ki memlekette harp var elinsaf sen nelerle uğraşıyorsun demiş bu arada. Memlekette hem harp var <gülüyor> alenen söyle Bunu AKP'li vekil Rıza Posacı kendisine yoksulluktan bahseden bir çiftçiye karşı söylüyor. Memlekette harp var diyor evet, değil mi? elinsaf demiş. Hmm. Daha önce de domates, biberle falan e, biz, yani enflasyon evet. meselesinde bizi uğraştırıyorsunuz. Bir roket kaç para haberiniz var mı? Gibi bir şey, söylem evet. var. Biz de şeyi de hatırlatıyor insana tabi bu evini e, kendini yaka, yakarak öldüren birisinin bu ideolojik değil bu bir başka bir şeydir diyen belediye meclis üyesi de vardı Hatay'da galiba. Evet. Evet, burada bitiririz herhalde. Bitirirken bir de iki şey var. Asens'in Wikileaks kurucusu Julian Asens'in Amerika'nın iadesini istemesi nedeniyle Londra'da ilk kez hakim karşısına çıktığından bahsedip Onu yarın daha ayrıntılı ele alırız. Önemli, çok önemli bir dava. Bir de çok önemli bir başka dava sonuçlandı. Harvey Weinstein ve ee, Tam beklendiği kadar olmasa bile ilk defa mahkum oldu ve toplamda 25 yıla kadar hapis cezası yatması ihtimali var, belirdi. En azından 15 yıl yatması ihtimali jüri kararına göre. Bir ikinci dava daha görülüyor Kaliforniya'da, yani iş devam edecek. Çok ilginç, önemli bir yazı da Guardian'da gördüm ama yarın ele alabiliriz artık. Ed, Pilling, Ed Pilkington yazmış. 105'e çıktı. Hakkında bu dünyanın en güçlü insanın, beyaz insanlarından bir tanesi. Erkek, beyaz adam. Evet. Ee, hem zengin hem güçlü. Bunca senedir 105 kadının ifadesine rağmen nasıl ayakta kaldı ve hiçbir şey olmadı konusunu araştırıyorlar. Büyük bir yardımcılar ordusu kullandığını hem hukukçu hem polis istihbaratçılardan oluşan ve bir kısmı da kadın olan insanları parayla çalıştırdığına dair son derece ilginç bir yer, şantaj Black Cube denen, Kara Cube denen bir olayla şantajlara maruz kaldı. Bir casusluk hikayesinden bahsediliyor. MeToo hareketinin de büyük bir zaferi olduğunu, Rozan hareketle evet. de yapılmış konuşmalar var. Demokrasi'ne da çok ilginç yani ilk şikayet edenlerden filan. onları da Weinstein davasını ve kadın hakları MeToo meselesini belki yarın daha etraflıca evet. ele almak fırsatı bulabiliriz diyelim ve bugünkü programımızı da e, kapatabiliriz sanıyorum burada. Bir de Coasters'dan e, bir parça çalalım mı bitirirken? Ve öyle bir şey yapalım ne çalıyoruz Şimdi tam yakiti yak lagaluga çaldıktan sonra ikinci parça olarak ne seçmişiz ona da bir bakayım bulamıyorum ama <gülüyor> e, a, a, şey çalabiliriz Right and Cell Block Number 9 yani 9 numaralı hücrede İsyan adlı ünlü şarkı İsyan şarkısını da dinleyerek kapatabiliriz Hepinize e, günaydın diyorum Ben Deniz Ömer Madra Özdeş Özbay ve Robert Tayardan Olsun ekiple birlikteydiniz Andrei Gritzkuda bize yardım etmekteydi Dinlediğiniz için çok teşekkürler Hepinize günaydın Günaydın, günaydın. July the 2nd, 1953 I was serving time for armed robbery At four o'clock in the morning, I was sleeping in my cell I heard a whistle blow. then I heard somebody yell. Yeah. <laughs> Trouble started in cell block number foul, and spread like fire across the prison floor. I said, okay boys, I'm getting ready to run, here come the warden with the Tommy gun. Never mind. Barton said, "Come out with your hands up in the air. If you don't stop this riot, you all gonna get the chair." Scarface Jones said, "It's too late to quit. Pass the dynamite, 'cause the fuse is lit." Never mind. itself th hour the tear gas got our men we're all back in ourselves but every now and then and